A'uzu Allahim ya Şeytanı Rüvim, Bismillahi r-Rahman r-Rahim, Elhamdülillahi Rabbi al-Azim, Nhamdhuhi bimim mahamidi, Lahu kema yinbawi lijalali lijihhi liazimul zulm tanis, Alsalatu as-salamu ala syyidil alwali walakhirin, Muhammedun alihi eman tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin amma بعد fa'lamu ayyaha al-ikhwan fa in asala al-hadithu kitabullah wa asala al-hadi hadiy sayyidina muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhtefatuhha ve kullu dalaletil masahibaha finnar ve bi senedil muttasil ila'n nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu qala qina el qina el ya's mimma fi eydin nas ve iyas ve tama innehu el fakru çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerimize olsun. Rabbimiz iki cihanın saadetine cümlenizi nail eylesin. Sözlerin en değerlisi Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Yaratılmışların beşerin en şerefli kıymetli sözleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleridir onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir miktar okumak istiyoruz okuyup izah edeceğiz fakat bundan önce boynumuzun borcu, şükran borcumuz, vazifemiz var. Onları eda edelim. En büyük borcumuz, vazifemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. O bize alemlere rahmet olarak Allah'ın gönderdiği en büyük rehberdir, en büyük önderdir. Onun ruhu pakine hediye olsun diye. Bir Fatiha, Üç ihlas, Şerif okuyalım. Ve onun mübarek alinin, ak ashabının, cümle etbaının, ahbabının, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın, ümmeti Muhammed'in mürşitleri ve şu sadat ve meşayih-i turku aliyemizin, şu beldeleri fethetmiş olan mübarek insanların, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, hayır hasenat sahiplerinin, şu caminin yapılmasına yardımcı olanların, bu caminin içinden güzel etmiş, gelmiş geçmiş olan imamların, hatiplerin, vaizlerin, müezzinlerin, vazifelilerin, cemaatlerin, bu beldede metfun bulunan, beldeyi fethetmiş olan büyüklerimizin, müminin müminatın ve hasleten, mecliste bulunan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ecdadının, dostlarının ruhlarına hediye olsun diye biz yaşayan müminler de Rabbimizin rızasına uygun ömür sürelim sonunda pişman olmayacak bir şekilde hayatımızı tertemiz geçirelim Rabbimizin huzuruna onun sevdiği, razı olduğu kullar olarak, yüzlerimiz ak, alınlarımız açık olarak varalım diye, vesile olsun, duamızın desteği olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas Şerif okuyalım, o mübareklerin ruhlarına bağışlayalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ahu adhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası gibi hürmet ve izzet ettiği çok ihtiram gösterdiği çok sevgili amcası Abbas'ın oğlu sahabenin delikanlı olanlarının en alimlerinden siması güzel, ahlakı güzel, ilmi güzel Abdullah Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain Abbas'ın oğlu Abdullah Abdullah İbni Abbas rivayet eylemiş Allah şefaatlerine nail eylesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifinde buyuruyor ki, ''El gına, el şu mimma fi eydin nâs'' ''Zenginlik, insanların elindeki varlıklardan, maldan, mülkten, paradan, imkandan, menfaatten, Ümidi kesmek, onlara göz dikmemektir. Asıl zenginlik budur. Hani şu kadar parası olmak, bu kadar malı olmak değil de başkalarının elinde bulunan şeylere göz dikip onlardan bir şey umup, bir şey heves edip aklını, gönlünü ona takıp acaba şundan nasıl istifade ederim? Acaba nasıl alabilirim? Nasıl kendi tarafıma transfer edebilirim? Filan gibi bir düşünceye sahip olmayıp hiç onlara ilgi duymamak onlardan ümidini kaldırmak onlara bel bağlamamak, ümit etmemektir asıl zenginlik budur buna dedelerimiz gönül zenginliği demişler gönül zenginliği adam mütevazi bir geliri vardır kıt kanaat geçiniyordur evi kalabalıktır, kiradır yoksuldur ama pırıl pırıldır gözü toktur ne rüşvet alır, ne haram yer, ne efendim başkasının malına haset eder, ne daha başka böyle kötü duygular taşır. Pırıl pırıl, tertemiz, rahat, huzur içinde, gayet rahat. İşte asıl zenginlik budur. Gönül zengin, gönül kıymetli, gönül nurlu, gönül pırıl pırıl, asıl zenginlik budur. Bunun mukabili, bu gönül zenginliğinin karşılığı, tabaklı dediğimiz, tamahkarlık dediğimiz şeydir. Peygamber Efendimiz bu kötü duygu hakkında da buyuruyor ki ve iyâke ve tama'a sakın tamahkarlığa düşme. Başkasının malına, mülküne, parasına, puluna, imkanına efendim elinde bulunan şeylere göz dikme. Ondan bir şey umup, ondan bir şey koparmayı zihnine, aklına, gönlüne yerleştirip, tamahkar bir insan durumuna düşme. فَإِنَّهُ اَلْفَقْرُ الْحَادِرُ Çünkü o hemen hemen yanında bulunan hemen hazır olan, senin yanında mevcut bulunan fakirliktir. Asıl fakirlik budur. Neden? E, senin elinde bu kadar şey var, hala ondan bir şey umuyorsun, bir şey bekliyorsun. Acaba şunu nasıl alsam? Acaba bunu nasıl yesem? Acaba adamı nasıl kandırsam? filan. Şimdi bir arkadaşımız anlattı, geldi. Yani bunu bazen insanlar da yapıyor, yapıyor, müesseseler de yapıyor demek ki. Memleketinde bir geniş arazileri varmış. E yol geçmiş, istimlak edilmiş, çok cüz'ü bir para vermişler. E yolun öbür tarafında bahçesi varmış. Burasında efendim hükümet konağı yapacağız filan diye bazıları takmış. Ya. Şimdi bu şahısların babası ölmüş, beş tane yetim kalmış, bir ihtiyar dede kalmış, efendim, bir dul kadın kalmış. Yani hem de çok uygun yer değilmiş hükümet konayı yapmak için. Ne diye bu fukaranın malıyla uğraşıyorsun? Hadi yolu geçirmişsin, neyse ne ama öbür tarafa 36 altı daire veriyorlarmış müteahhitler de sen cüz'i bir parayla bu yetimlerin şeyini alacaksın. Yani memlekette başka arazi mi kalmadı? Belediyenin başka arazisi mi? Yok. Efendim, ne diye illa buraya tamah ediyorsun? Niye illa buna göz dikmişsin? Git uzak bir yere, bir geniş araziye, bir hükümet binası kur, bir belediye binası kur. Oh! Rahat rahat arabalarıyla gelenler parkta yapabilirler. Havuz da koyarsın, ağaç da dikersin, şehrin içinde böyle sıkışık bir yerde böyle efendim daha da güzel olur. İşte tamah tamahkarlık duygusu. Yanında var, illa başkasınınkinde almak istiyor. Çocukların bazen elinde oyuncak olur. iki tane, üç tane oyuncak var. Gider öteki, çocuğun elindeki oyuncağı almak ister, onu ağlatır. Ya evladım, yavrum işte bak senin de oyuncakların var ya yok onu istiyorum veya onu da istiyorum. Hepsi kendisinde olacak. İşte bu duygu kötü bir duygu. Yani çok çirkin bir duygu ve insanları şey yapan bir duygu, birbirine düşman eden bir duygu, haksızlıklara sevk eden bir duygu efendim, gadirlere ve zulümlere, mağduriyetlere mazlumiyetlere sebep olan bir duygu, onun için bu bir çeşit fakirliktir ne fakirliğidir? Gönül fakirliğidir ahlak fakirliğidir vicdan fakirliğidir efendim, ayrıca İnsan fakir gibi rahatsız demektir. Yani parası olmayan bir insan acaba akşam ne yiyeceğim diye diken üstünde, üstünde durur. Bunun parası da var, malı da var ama gözü başkasının malında olduğu için bu da aynı duygular içinde kendi kendini kemiriyor içi. E bu da bir fakirlik. Bu da doğru değil. İşte onun için Peygamber Efendimiz bize gönlümüzün zengin olmasını tavsiye ediyor. Gözümüzün başkasının malında varlığında olmamasını tavsiye ediyor. Top gözlü olmamızı tavsiye ediyor. Zengin gönüllü olmamızı tavsiye ediyor. Başkasının şeyine haset etmemeyi tavsiye ediyor. İşte İslam'ın güzel ahlakından bir tanesi. allah Teala Hazretleri bir kapıyı kapatırsa bin tane kapı açar. O kuluna vermişse sana da verir. Daha fazlasını da verir. Eski Evliyaullah'tan bir mübarek zatın hayatını okuyordum sabahleyin. Hoşuma gitti. Çok sevdiğim bir kimse Allah şefaatine erdirsin. Asırlar önce yaşamış. Efendim Allah rızası için bir şey yapmış. Bir cest, bir davranış hayatında bir fedakarlık yapmış. Hemen efendim oranın büyüklerinden birisinin kızı oraya gelmiş, onun şeyine meclisine, ağzına herhalde gelmiş, çok beğenmiş kendisini gitmiş anasına babasına demiş ki ben falanca hoca efendiyi çok beğendim efendim onunla bir yuva kurmak isterim Ar aracı oluverin şu kadar bin altın bir de şu kadar şöyle bir efendim dindar hanımla efendim nikahlanma nasip olmuş. Şimdi şu Allahu Teala Hazretlerinin lütfuna ihsanına bak ki o Allah rızası için şu tarafta bir küçük fedakarlık yapıyor. Allahu Teala Hazretleri bu taraftan ona bir kapı açıyor hazinelerin kapısını açıyor. Bir kötü insandan kurtarıyor. Bir saliha hatuna masal ediyor. Birazcık maddi bir zahmete efendim para harcamaya uğrattırıyor. Bu taraftan bilmem ne kadar bin altmış bin altın mı neyse para sahibi ediyor. Hep herkes için böyledir. Herkes bunu ömründe, hayatında deneyebilir. Allah'ın sevdiği gibi hareket eden, Allah'ın sevdiği ahlaka sahip olan, Allah'ın istediği davranışları, jestleri, tavırları yapan insan, bunun arkasından mutlaka bir ilahi lütfa mazhar olur. Mutlaka. İnsanoğlu bunun belki kendi hayatında da misallerini görmüştür, ileriye dönük faaliyetlerinde de denemesini yapar. Yaparsa görür. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim'den bir misal vermek gerekirse, Yusuf Aleyhisselam birazcık kardeşleri haset etmişler, efendim kuyuya atmışlar, esir diye satmışlar, sabretmiş. Ne yapmış Allah onu sonra? Mısır'a aziz etmiş. Yani Mısır'ın tarım bakanı yapmış. Yani en yüksek insanı yapmış. Sabreden sonunda kazanıyor. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla, Tahlilakat Ferakallahu Aleyne. Zalimlere bir gün Allah pişmanlık duyurtur. Ya hakikaten biz hata etmişiz, bizim suçumuz, biz haksızmışız. Sen haklı, haklıymışsın. Allah seni mükafatlandırdı diye gösterir bu hali. Onlar Yusuf Aleyhisselam'a zulmettiler. O da onları affetti, Mısır'a aldı, yerleştirdi sonra, kıtlıktan kurtardı. Efendim, izzetli bir hayat sürmelerine, rahata ermelerine sebep oldu. Bak, nasıl Allahu Teala Hazretleri döndürüp ne noktaya getiriyor. Yine Yusuf Aleyhisselam'ın zeliha validemiz ile halini düşüre, düşünelim, nikaha, ahlaka, namusa uygun olmayan şeye hayır diyor o yüzden zindana düşüyor ama Allah ondan sonra hem onu zindandan çıkartıyor hem yüksek bir mevki sahibi yapıyor hem de o evliliği gene ona meşru yoldan nasip ediyor muhterem kardeşlerim. Bak gayri meşru yola dur dedi meşru yoldan Allah gene nasip ediyor. İşte bunlardan Müslümanların ibret alması lazım. İnsanın iki tane kapısı vardır hem kazançta hem dünya hayatındaki diğer işlerinde gayri meşru kapıyı açarsa rızık gelir kendisine ama haramdan gelir vebal olur günah olur ceza çeker. Meşru kapıda kapıyı açarsa rızık gelir, gene aynı rızık gelir. Gene kendisinin rızkı gelir ama bu sefer helalden gelir, sevap kazanır, dünyada ahirette mutlu olur. İnsanın rızkı değişmez ama kapı değişir. Geldiği kapı değişir. Helalden gelir veya haramdan gelir. İnsanın başına gelecek olaylar değişmez ama ya sevap kazanır ya günah kazanır. Ne olacaksa o olur ama iyi iyi davranışlarla yapmışsa sevap kazanır, kötü davranışlarla yap, uğramışsa oraya günaha uğrar. Hz. Ali Efendimiz'in bir menkabesini size anlatmak isterim. Bu sözümü teyit etsin diye... Hz. Ali Efendimiz Küf'e Mescidinde namaz kılmak istiyor da, gelmiş mescidin önünde ara atını, devesini bağlayacak bir yer görememiş, orada bir adam duruyormuş, belki de iyilik yapmak istemiş olacak, demiş ki şunu tutuver biz içeride namaz kılıp gelelim. Yani bir hafif iş verecek ondan sonra bahşiş verecek filan diye de düşünmüş olabilir. Vermiş yuları dizgini adamın eline, girmişler içeriye, namazı kılmışlar yanındaki adamıyla. Dışarı, dışarıya çıkmışlar, dışarıda adam yok, at da yok veya deve neyse, binekleri de yok ortada. Hadi arayın bakalım filan demişler, ilerideki çayırda hayvanı bulmuşlar ama yuları dizgini başından çıkartılmış, meşinden olan o zincirler, şey neyse, dizgin takımı çıkartmış adam almış kaçmış. At orada duruyor. Atı alamamış veya almamış sadece dizgine almış. Şimdi camiden çıkarken kesesinden beş tane dirhem veya dinar neyse para almış cebinde bahşiş verecekti. Çıkmış adam yok. Paralar elinde duruyor. Hizmetçisine demiş ki al şu paraları da git. Yeni bir dizgini al. Atı bebeye takalım. Gidelim. O da gitmiş çarşıya bir iki dükkan dolaşmış sonra bir dizgin almış gelmiş bakmış ki Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh, dizgin aynı dizgin kendi dizgini nereden buldun? efendim demiş işte dükkana gidince bana bir dizgin çıkarttı bu dizgini ben de dedim bunu nereden buldun? işte az önce birisi geldi sattı bunu beş hemen sattı demiş bunu duyunca beş dirhem lafını duyunca Hz. Ali Efendimiz diyor ki ey insanlar ibret alın bu hadisede çok büyük ibret var, ibret alıp, bakın benim malım helal olduğundan dizginim geldi gitti, bir şey değişmedi. Yani mal aynı olduğu yerde kaldı. Öteki adamın o günkü kazancı beş dirhemmiş. Beş dirhemi bu kesesinden zaten hazırladı. Bahşiş olarak verecekti, helalinden gelecekti eline. Onu almadı. Dizgini çaldı, sattı gene beş dirhem aldı, rızkı değişmedi ama Bekleseydi Hz. Ali'den bahşiş olarak alacaktı, sevap olacaktı, Allah'ın teriyle olacaktı, beklediği için kazanç olacaktı, meşru olacaktı. Beklemedi, hırsızlık yaptı, haramdan kazandı. Dükkancının hiçbir şey değişmedi. Ona beş dirhem verdi, aldı. Ondan sonra çalıntı olduğunu anlayınca bundan beş dirhem aldı. Onun kasasındaki şey de değişmedi. Hiçbir kimsenin durumu değişmiyor. Ama haramlık, helallik değişiyor. Hazreti Ali Efendimiz de beş dirhem sadaka yapmanın sevabını gene aldı. Neden? Ameller, niyetlere göredir. Bir insan bir şeyi yapma niyet etse, onu yapmaya muvaffak olamasa, yapmış gibi Allah ecir verir. Onu cebinden o bahşiş vermek için çıkarttığı için, o da sevabı aldı. Cebinden beş dirhemin çıkması da ezelde yazılmış kaderinde, o varmış, o da tamam. Dikkat ederseniz hiç değişen bir şey yok. Sadece haramlık, helallik değişiyor. Ya haramdan oluyor ya helalden. Çok hoşuma gidiyor bu hadise. Bu fıkra, bu menkabe çok hoşuma gidiyor. Bize kazancın helal yoldan kazanılması konusunda çok ibretli bir hadise. Muhterem kardeşlerim, aziz kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Onun için aman bu fıkrayı unutmayın acaba o zamanlarda olmuş şimdi olmaz mı bu hadise şimdi de olduğuna dair bir misale size anlatayım benim çok sevdiğim kardeşlerimden yüksek dereceli mühendis bir kardeşim var bir yerde müdürlük yaparken tayini çıkmış başka bir yere gidecek malum taşınmak zor bir iştir Sandıklar filan yapılması lazım, mutfak eşyalarının yerleştirilmesi lazım, kirlenmemesi lazım filan. Sandık lazım olmuş, nakliyede kullanılacak böyle eşyaların konulacağı sandık. Dairenin Marangoz hanesinin şefini çağırmış, demiş ki bana dört tane, beş tane, altı tane eşyalarımı koyacağım, cinsen şu ebattan sandık yapı ver, basit sandıklar. Ben eşyalarımı onun içine koyayım, nakliye kolay olsun diye yapmış adam getirmiş sandıklar hazır efendim demiş müdür dürüst müslüman insan namuslu insan demiş ki hesapla kendi yevmiyeni de hesapla malzemeyi de hesapla zaten o devletin dairesi dışarıya da iş yapıyor faturayla yani ben dışarıdan iş yaptırmış gibi olayım hesapla ödeyeyim demiş o da diyor ki efendim lüzum yok paraya ben bunu sevdiğim için sizi size hayranım müslümansınız diye iyi idarecisiniz diye çok sevdim sizi burada müdürlük yaptığınız zaman zarfında onun için ben bunu kendi hakkımı helal ediyorum mesai saatinin dışında yaptım benim hakkım helal olsun oradan para istemez tahtalara gelince bu tahtalar da zaten atılıp yakılacak tahtalardı gelen efendim malzemenin ithal edilen malzemenin tahtalarıydı bunlar sandıklar kırılmıştı malzemenin ambalajıydı bunlar da bedavadır yani para istemez yok demiş hayır hem kendi evmiyeni koy hem de malzemeye bir takdir yap bir fiyat biç yapmış artık zorladığı için usta efendim demiş mesela farz edelim ki o zamanın parasıyla 276 lira diyelim belki şimdinin parasıyla efendim mesela 270 bin lira. Neyse 276 bin lira filan diyelim. Şu kadar para demiş efendim. Borcunuz. O da fiş kesmiş, Dairenin kasasına yatırttırmış parayı. Şimdi diyor ben diyor biraz geçti diyor. Artık eşyalarımı topluyorum. Masamı boşaltıyorum. Makam mı? Baş, benden sonra gelecek olan oturacak o masada. Ben de taşınacağım. Gideceğim. Dairenin mutemedi geldi diyor karşıma. Muhtemedi. Yani hesap işlerini yapan, maaşları veren muhtemedi geldi. Efendim demiş. Muhtemedi. Siz gidiyorsunuz diye ben sizin şöyle bordrolarınızı cetvellerinizi bir inceledim. Hesaplarınızı bir yaptım. Acaba bir yanlışlık eksiklik fazlalık var mı diye son bir kontrol yaptım. İyi ki yapmışım. Meğer biz size şu kadar zaman içinde şu bakımdan yanlış bir hesap yaptığımızdan şu kadar eksik para veriyormuşuz buyurun o farkları hesapladım buyurun size 276 lira demiş mesela yani ne kadar para vermiş sandıklara verdiği para kadar kuruşu kuruşuna aynı kadar para vermiş buna şimdi bizim kardeşimiz uyanık tabi diyor ki hocam ben diyor adım gibi biliyorum ki inanıyorum ki eğer ben sandıkların parasını ödemeseydim o muhtemelde o parayı bulup da Allah'ına buldurtan Allah, o parayı bulup da bana getirmeyecekti, ödemeyecekti diyor. Yani bunu ben böyle, adım gibi böyle inanıyorum bunun böyle olduğuna diyor. Ben namuslu davrandım, parayı oraya verdim. Allah ona haksızlığı buldurttu, parayı buradan bana getirdi. Benim kesemdeki para değişmedi. Efendim, şey, devletin kesesindeki para da değişmedi. Dikkat ederseniz devletin parası da değişmedi, kişinin özel parası da değişmedi. Ne değişti? Kişi sevap kazandı. Kişi sevap kazandı muhterem kardeşlerim. Onun için her işinizde siz de dikkat ederseniz böyle ibretleri görebilirsiniz. Allah bizi harama tamah ettirmesin, harama el uzattırmasın, efendim, hakkımız olmayan şeye göz diktirmesin, gönlümüzü tamahkar bir gönül etmesin gönül zenginliği versin, göz tokluğu versin, namus fikri versin, yüksek ahlak versin Allahu u Teala Hazretleri bize mahrum etmez. Yani sen yüksek ahlaklı olduğun zaman, iyi Müslüman olduğun zaman, haramdan kaçındığın zaman sanki daha mı az kazanırsın? Hayır. Aynı kazanç. Çünkü iki misalde size söylediğim gibi aynı durum olur. Sadece sen harama tenezzül edersen günaha girersin harama tevessül etmeyip de helalinden iş görürsen sevap kazanırsın. Cennetlik olursun, mükafat görürsün. Ama gönlünüz zengin olsun, tamahkar olmayın. Başkasının malına göz dikmeyin. Başkasının malı, zenginliği kendisine mübarek olsun. Allah daha çok versin o kardeşimize diye dua edin. Allah ona verdiği gibi size de verir. Hayırlısını versin. Her şeyin de hayırlısı lazım insana. Hayırsız oldu mu yani mesela mal verir adam azar karısına ihanet etmeye başlar ihanet etmeye başlar evine sadakatsizlik göstermeye başlar neden? cebi para gördü şımardı, başladı kumara başladı içkiye, başladı efendim, kötü huylara göre efendim, haram yollarda yürüme neden? cebi para gördü, eskiden böyle değildi biraz hali sıkışıkçaydı camiye gelirdi, yana yakala, gözlerini kapatıp el açıp dua ederdi. Aman yarabbi derdi, Aman yarabbi derdi. Şimdi para gördü, başladı günahlara. Aa, demek ki, demek ki bu para ona yaramamış. Onun için bunu bilen dedelerimiz ne demişler? Yarabbi her şeyin hayırlısını ver. Paranın da hayırlısını ver. Efendim zenginliğin de hayırlısını ver. Ömrün de hayırlısını ver. Evladın da hayırlısını ver. Efendim ben kız çocuk isterim, oğlan çocuk isterim. Kız istemem, oğlan istemem. Bir daha kız doğurursan ey karı seni boşayacağım böyle diyen cahilleri duyuyoruz. Ya veren Allah hayırlısını versin. Hayırlı, hayırlısı olsun yani onun kız veya erkek olmasında onun bir şeyi yok ya o kadıncağızın suçu ne? Zavallı. Kadın perişan orada. Dört tane kızı doğmuş. Yenisi de kız olunca adam darılıyor. Ya Allah veriyor. Takdir eden Allah. A, veren Allah, alan Allah yani insanlar cahilliklerinden gaybı bilmediklerinden, İslam'ın inceliklerini bilmediklerinden böyle yanlış şeyler yapıyorlar her şeyin hayırlısını istemek lazım her şeyin hayırlısını ver ya Rabbi bana hayırlı değilse verme bak, mertliğe bak bir de böyle diyebilmek lazım hayırlıysa ver hayırlı değilse verme ya Rabbi bunu diyenler var Fuzuli şair diyor ki, meşhur, Osmanlıların meşhur şairi, Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden, diyor ki, ''Ben bilmezem bana gereken, sen hakimsin, men eyle verme her ne gerekmez bana bana.'' Yarabbi, ''Ben bilmem sen bilirsin, eğer bir şey bana gerekmiyorsa, ben elim açsam, dua etsem bile onu bana verme, çünkü sen hakimsin, bilirsin, ben bilmem.'' O bana yaramayacaksın sen onu bana verme ya Rabbi diye dua ediyor. Yani ne güzel. Rahmetli Arif Nihat Asya bayrak şairi. Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü diye şiir yazan rahmetli. Tanrımız bir kimseydi, derviş bir insandı. Yani ehli zikir bir kimseydi. Bizim hocamızla bir Ankara İstanbul arasında yolculuğu olmuş. Benim profesörümle. Allah rahmet eylesin bizim profesör döndü geldi diyor ki ya diyor ne adammış diyor bütün gece diyor kompartamanda dua etti diyor zikretti diyor bilmiyordum o tarafını yani Arif Nihat Asya'nın rahmetlinin o tarafını bilmiyordum şimdi Arif Nihat Asya'nın bir duası var bir şi şiir kitabında diyor ki fesada kullanacaksam en ince zerresini şuur verme ilahi şuur verme bana Bak duaya. Fesada kullanacaksan bana akıl, fikir, şuur verme yarabbi diyor. Hayra kullanacaksan ver diyor. Ne kadar güzel. Yani biz de her şeyin hayırlısını isteyelim. Şerlisinden Allah'a sığınalım. Hayırsızından Allah'a sığınalım. Yarabbi çok verip azdırma, az verip de kapı kapı gezdirme demiş dedelerimiz değil mi? Yani çok verip de azdırma, yoldan saptırma az verip de kapı kapı aman diye el açtırıp da hani gezdirme demiş. Her şeyin hayırlısını istemişler. Dedelerimizin tecrübesi çok tabii bu hususta. Diyor ki çok yükseklerde durma yel alır. Yükseklerde durma yel, yel alır. Alçaklarda durma sel alır. Bak ne güzel. Şehirciliğin ne güzel prensibi. Sen bu şehri getirip ovaya kurarsan sel gelir sel basar. Bak Güney Amerika'da neler oldu? hani Büyük felaketler, 20 bin, 30 bin kişi öldü. Hindistan'da vesaire. Yükseklerde durursan yel alır. Aşağılarda durursan sel, sel alır. Her şeyin ölçülüsü, hayırlısı, dengelisi, efendim, ortası. Demek ki zenginliğin de öyle hayırlısı lazım. Hocam bir milli piyango bileti alayım, milyar bana bir vursun, bilmem ne filan. Sen Allah'tan, helalinden iste, hayırlısından iste. efendim. Çoğunu da isteme. Hayırlısını iste Gelelim ikinci hadisi şerife. Ne güzel hadis şerifleri, ne güzel söylemiş Peygamber Efendimiz. Ne kadar ne kadar yüksek İslam'ın ahlakı. İkinci hadis şerife geçiyoruz. Hocam bu ahlaktan ne olacak? Ha, ahlak, ahlak, bir insanın mutlu olmasının temeli, cennetlik olmasının şartı. Efendim başarısının hayattaki efendim ıı, başarısının sebebi, efendim toplumun sıhhatli efendim gelişmesinin temeli, ilerlemenin yükselmenin temeli ahlak her şey. Arabanın benzin olmadan araba gidiyor mu? Yakıtı olmadan gitmez. Ahlak öyle. Ara, arabanın e, arabanın elektriği olmasa her şeyi var, benzini de olsa aküsü olmasa olur mu? Gider mi araba? Gitmez. İşte öyle bir şey. Ahlak. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Şu elektrikten de ne olacakmış? Bu kutu. Burada atıvereyim bunu. Atarsan araba gitmez. E canım dört tekeri var. O zaman önüne bir at koy. O çeksin. Yani mesela onun aküsünü atarsan olmaz. İşe yaramaz. İşte ahlak da bir kenara itildi mi, atıldı mı, cemiyet ortada kalıversin. Düz ova da ortada kalıverir, ileriye gitmez. Bir milletin yükselmesi, başarısı, bir ferdin yükselmesi, başarısı, bir ailenin mutluluğu, başarısı, efendim çocukların e, saadeti, her şey güzel ahlaka bağlıdır. Bunu ihmal ettiğimiz için bocalıyoruz. Yani Türkiye, gelişme halinde bir ülkemiz var. Eskiden çok büyük bir ülkeymişiz. Üç kıtaya kol salmışız. Sonra acı günler geçirmişiz. Çok sıkıntılara uğramışız. Şimdi de arayış içindeyiz. Aramışız, aramışız, aramışız. Tamam, ilim öyle önemli, fen önemli. Tabii, İslam öyle diyor. Geçen hafta okumuştum ilme ne kadar büyük değer verdiğini İslam'ın. Elbette ilim ve fen önemli ama ilim ve fen bile ahlak olmayınca insanlığa fayda getirmez, zarar getirir. Alim, atom alimi peki sırlarını düşman devlete satarsa kıymeti kalır mı? Ahlakı kötü adamın sırları götürdü, düşmana sattı. Kıymeti kaldı mı alimliğinin kalmadı. Demek ki ilim bile, fen bile ahlak ile değer kazanıyor. O bakımdan ahlakın önemini herkesin görmesi lazım. Ahlakın yerleşmesi için, daha doğrusu yerleşmiş olan yüzyılların içine kök salmış olan o güzelim İslam ahlakımızın tahrip edilmemesi lazım. Köklenmemesi lazım. Kesilmemesi lazım. Dallarının balta vurulmaması lazım bu güzelim yemyeşil güzel şeye. Korula. Sen bunu böyle balta vurursan, kesersen yakarsa, sonra erozyon olur, efendim iklim bile değişir. Hava kirliliği olur, şöyle olur, böyle olur diyorlar. Değil mi? İşte ahlak çok önemli olduğundan. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bu hususlarda teşvikler çok fazla. İkinci hadis-i şerif El-ghillu vel-hased ye'külânil <contar> hasenati <San> <Sansız> kema te'külün nârul hatab Hasen Rahmetullâh'ın rivayeti eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki kıskançlık duygusu ve kin duygusu insanın içindeki efendim düşmanlık duygusu, kin duygusu ve haset duygusu insanın amellerini salih amellerini, hayratını, hasenatını yok eder. Yer bitirir. Ateşin odunu yakıp kül ettiği, yiyip bitirdiği gibi bu iki duygu da insanın hayratını, hasenatını, sevaplarını, ibadetlerini sildirtir, alır, götürür muhterem kardeşlerim. Şimdi, yine bir ahlak demek ki karşımıza ahlaki mesele çıkmış oldu. Gıl ve efendim haset. Haset, kıskanmak demek. Gıl de insanın içindeki karşısındakine karşı düşmanlık efendim, adalet efendim arzusu, duygusu. İnsanların içinde böyle duygular olur, oluyor, var, şimdi de var. İnsanlar birbirlerine düşüyorlar, gıybet ediyorlar, dedikodu ediyorlar. Efendim, aleyhlerine çalışıyorlar. Birbirlerinin ayaklarının altına Kartuz kabuğu koyuyorlar. Önüne eğiliyor. Ha bu saygısından eğiliyor sanıyorsun. Ayağının bastığı yere karpuz kabuğunu koyuyor. Bir bastı mı cız ayağı kayıyor. Küt kafası yere efendim kafatası çatlıyor, kanıyor filan. Kötülük. Yani insanların birbirleriyle böyle bu duygular içinde olmasın. Mümin haset etmeyecek. Mümin öteki kardeşine karşı içinde kötü duygular taşımayacak. Hınç, kin, düşmanlık taşımayacak. Ne taşıyacak? Sevgi taşıyacak. Ama hocam kötü bir insan karşımdaki kusurlu bir insan. Tamam. Gülü dikeniyle beraber seveceksin. Öyle yaratmış. Bak gül güzel bir ağaç, güzel bir çalı, güzel bir bitki, güzel bir çiçek, kokusu güzel, rengi güzel, dillere destan olmuş, edebiyata girmiş, şairlere ilham vermiş, çok güzel bir çiçek. Ama dikeni var. İyi tutmazsan, dikkat etmezsen, avuçlarsan, sarılırsan ellerini yırtar. Dikenleri şöyle hançer gibi. Gülün dikenleri hançer gibi. Ama gülü herkes seviyor. Gülü seven dikenine katlanıyor. Demek ki insanları da böyle düşüneceksin. Gülün dikeni olduğu gibi insanların da kusurları vardır, eksikleri vardır eksiğine rağmen, kusuruna rağmen seveceksin. İslam'ın emri budur. Hatta fikirler farklı olabilir. Arap muasır şairlerinden birisi öyle söylemiş. Efendim, "İstilaful rey'i la yufsidu fil uddi kadiyye." Fikir farkı sevgiyi bozmaz. Bozmamalı demek istiyor yani. Sen başka düşünüyorsun, ben başka düşünüyorum. Sen başka bir yerden yetişmişsin, ben başka bir yerden yetişmişim. Senin mesleğin şu, benimki bu olsun. Bizim hepimizde aynı cevher var, iman cevher var. Hepimiz müminiz, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Efendim, habberestim, arz-ı ihlas ettiğim dergah bir bir nefes tevhidden ayrılmadım, Allah bir dediği gibi hepimiz Allah'a ibadet ediyoruz Kabe'ye dönüyoruz, Kur'an'ı baş tacir etmişiz, namaz kılıyoruz, hacca gidiyoruz, oruç tutuyoruz Ramazan'da şenleniyoruz neşeleniyoruz, demek ki müşterek her, çok şeylerimiz var, biz birbirimizin kardeşiyiz seveceğiz kusurlarımıza rağmen seveceğiz kusurlarımızı düzeltmeye çalışacağız yumuşak yumuşak, tatlı tatlı kendi babamız gibi, kendi kardeşimiz gibi, kendi yakınımız gibi görerek yumuşak yumuşak düzeltmeye çalışacağız. Kusuruna rağmen seveceğiz. Hz. İsa aleyhisselam ile sahabesi gidiyorlarmış yolda. O kenarda da bir hayvan ölmüş, kurumuş, kokmuş, kokusu etrafa yayılıyor. Orada ölü, ölüsü uzun zaman durduğu için leş diyoruz ya leşi yani leşinin kokusu etrafa yayılıyor herkes burnunu kapatmış şöyle Üf, aman ne kadar fena kokuyor falan diye başını bu tarafa çevirmiş öyle geçmiş herkes kokusundan dolayı öyle söylemiş geçmiş Hz. İsa buyurmuş ki aleyhisselam ama dişleri ne kadar güzel bembeyaz hani hayvan ölünce böyle dudağa kuruyup sıyrılınca Dişleri ortaya çıkıyor, dişler de bozulmaz kalsiyum olduğundan, öyle sıra sıra inci gibi dişleri demek böyle duruyormuş, sırıtan ağzından ama demiş dişleri ne güzel, yani bakışına göre insanın durum değişiyor, o ne dersi vermiş oluyor, baktığınız zaman Sevgi gözüyle bakarsanız güzellikleri görürsünüz demek demiş oluyor. Eğer düşmanlık gözüyle bakarsanız kötülükleri görürsünüz demek oluyor. Yani iyi tarafı görmeye çalışın. Siz de biz de eğer kardeşlerimizin iyi taraflarını görmeye çalışırsak genel yapı olarak bak şöyledir şöyledir ama iyidir. O öbür kusurlarında Allah düzeltsin filan dersek topluluk muhabbetli bir topluluk olur. Ama kusur ararsak mutlaka her insanın bir kusuru olduğu için hiçbir tane arkadaşın kalmaz. Onun o kusur var, bunun bu kusuru var. O geçen yıl sana şöyle yapmıştı. Bir ikisi böyle laf söylemişti. Ötekisi şuydu, buydu filan derken insan ortada yapayalnız kalıverir. Sen kimseyi beğenmediğin gibi kimse de seni beğenmemeye başlar. Onun için şey yapmak lazım, sevmek lazım. Kusuru o varsa söylemek lazım. İçinden kin tutmamak lazım. Dargınlık haram. Dargınlık. Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla dargın durması haram. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. İçki içmeyiz haram diye. Düşveti almayız haram diye. Başkasının malına el uzatmayız haram diye. Ama bunları böyle yapan Müslümanlar dargınlık haram o haramdan vazgeçmiyorlar. Gıybet haram, gıybetten vazgeçmiyorlar. Kardeşini sevmemek doğru değil. İnsanın ibadetlerinin sevaplarını götürüyor. Ecinini, ecirini bırakmıyor. Onu yapmaktan vazgeçmiyorlar. Demek ki vah demek ki bizim bilmediğimiz yerden biz ne hatalar yapıyormuşuz da sevaplarımız neden uçuyormuş, dualarımız neden kabul olmuyormuş, niye iki yakamız bir araya gelmiyormuş neden bu memleketin hali böyle perişanmış anlaşılıyor. İçten seveceğiz, candan seveceğiz herkesin iyiliğini isteyeceğiz, kimseye kin tutmayacağız, kimseye haset etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz iki şeye, iki şeye haset edilir diyor. Aslında o haset değil de ona gıpta derler. İki şeye gıpta edilir demek yani. İki şey. Bir, Allah bir adama zenginlik vermiş, parası çok, hayır yapıyor. Fukaraya yardım ediyor fukara babası. Efendim etrafındaki hayır işlerini destekliyor, her gelen ondan bir hayır alıyor. Efendim cami yapımında yardımı olmuş, kurs yapımında yardımı olmuş, şunun da yardım olmuş, bunda hayır babası. Öteki adam da Uzaktan, yahu diyor bu adam ne kadar iyi, bu zengin, maşallah, benim de param olsa, ah benim de param olsa ben de hayır yapsam, gıpta ediyor adam. İşte bu caiz, ona haset etmek, ona gıpta etmek caiz, neden? iyi yolda haset ediyorsun, benim de param olsa ben de yapsam diye. Bir de Allah birisine ilim vermiş, alim, Arapça biliyor, Kur'an-ı Kerim'i biliyor, hadisi şerifleri biliyor, ahlakın inceliklerini biliyor efendim neyin sevap neyin günah olduğunu biliyor şeytana uymuyor, nefse uymuyor hatalı yollara gitmiyor kendisini amellerini yok edecek şeylerden kendisini korumasını biliyor efendim dili tatlı yolu güzel hali güzel, çalışmaları faydalı güzel, ah benim de ilmim olsa ben de öyle olsam diye ona da gıpta edilir ona da haset edilir diyor peygamber efendimiz, Tabii buna gıpta denir, bu makul. Bu teşvik edici bir şey. Ben de ben de iyilikleri yapayım demesi güzel bir şey. Allahu Teala Hazretleri bizi bu çeşit güzel şeyleri hevesleyenlerden eylesin. Haset dediğimiz şey ne? Haset karşı tarafı kıskanıyorsun. Onda da olmasın. Onunki de elinden gitsin. Ben nasıl sürüm sürüm sürünüyorsam o da sürüm sürüm sürünsün filan gibi menfi bir duygu yani. O iyi değil. Allah bizi böyle hasetten, kıllı gışten, düşmanlıktan korusun. Kalbimizi kötü duygulardan temizlesin. Ahlakımızı kötü huylardan ayırsın. Bizi güzel ahlaka sahip eylesin. Güzel ahlak ile insanlar arasında yaşayıp, insanlara hizmet etmeyi, ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı, Rabbimiz'in sevdiği, Peygamber Efendimiz'in beğendiği bir kul olmayı, öylece ahirette efendim Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman sevdiği bir kul olarak e, sevdiği bir kul olarak huzuruna varmayı nasip eylesin. Diğer hadisi şerife geçiyoruz. El-Garibu İzâ maridda fenazvara an yeminihi ve an şimalih وَمِنْ اَمَامِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فَلَمْ يَرَىٰ اَحَدًا يَعْرِفُهُ يَنْفِرُ اللّٰهُ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ رَوَاهُ بْنُ النَّجَّارِ عَنِ بْنِ Abbas رَضَيَ اللّٰهُ İbn-i İbn isimli hadis alimi rahmetullahi aleyh i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet eylemiş bu üçüncü hadisi şerifi garibanlara ait bir hadisi şerif Aslında tabii garip dediğimiz insan, Türkçe'de garip kelimesini değişik anlamda kullanırız, acayip manasına kullanırız. Allah Allah, garip bir hava olay, garip bir adam filan diye acayip manasına kullanırız. Arapça'da garip demek, gurbette olan insan demek. Yani asıl vatanından, yolculukla çıkmış yola, efendim... İşte bilmediği insanların arasında kalmış. Mesela adam diyelim ki Erzurumlu kalkmış gelmiş efendim bilmem bizim Sapanca kasabasına veyahut sizin İzmit'e diyelim. İşte gelmiş adam tanıdığı hiç kimse yok filan Garip bu yani. Etrafta hiç tanımlayan kimse yok. Kendisinin nasıl kıymetli bir insan olduğunu kimse bilmiyor. Nasıl alim olduğunu kimse bilmiyor. Nasıl itibarlı bir insan olduğunu kimse bilmiyor. İşte yolculuk hali gelmiş oraya düşmüş. Tabii bugün yolculuklar çok kolaylaştı. Çok kolaylaştı. Ben hatırlıyorum eskiden bizim köyümüze Çanakkale'ye giderken iki günümüz giderdi yolda şimdi Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna otobüsler her gün sefer yapıyorlar uçaklar var, her türlü ulaşım imkanları var, güzel yani durum çok eskiden de atlarla filan gidilirdi develerle gidilirdi çıkan insanın tabi erzakı biter parası biter, yolda kalır zengin olur kendi memleketinde ama yolda fakir düşer onun için zekatın verilme yerlerinden birisi nedir? yolda kalmışlara Şekat verilebiliyor. Yerine kadar ulaşsın diye. Yok adam kalmamış işte bir şey falan diye verilebiliyor. İşte o zamanlar gariplik, gurbetlik, gurbette yolculuk zor olduğundan bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki garibin birisi yani diyarı gurbete düşmüş, vatanından uzaklara, vatanından cüda olmuş, uzaklara gelmiş ama dönememiş, tanıdığı kimse yok. Orada bile Parası biter, bir de hastalandı. Ne olacak? El garibu iza mardı. Bu gurbetteki zavallı bir çare, kimsesiz. Bir de hastalandı mı? Fenazara an yeminihim, an şimalini. Şöyle sağına baktı mı, soluna baktı mı, önüne baktı mı, arkasına baktı mı? Niye bakıyor? Yani bir tandık var mı diye çare arıyor, tutunacak dal arıyor. Yok. O zaman fele yere ah eden yarifuru tanıdığın hiçbir kimseyi göremedi mi onun o bir hali var ya kırgınlığı bir üzüntüsü var ya vay burada yapayalnızım bir de hastalandım, ne ne açar ne yanar kimse bana ateşi dilden özge ne açar kimse kapım bağda sabahdan gayri dediği gibi şairin efendim benim için kimse yanıp yakılmıyor kendi iç ateşimden başka, kapımı kimse açmıyor, sabah rüzgarından başka dediği gibi yani. Böyle garip hale geldi mi Allah onun o üzgün halinin üzerine affeder. Günahlarının hepsini bağışlar buyuruyor. Neden? Üzüldü, kimsesiz kaldı, boynu büküldü diye onun için. Tabi bu garip hali, gariplik hali, gurbet hali mazlum bir hal olduğundan, Müslümanların da garip kimselere, gurbetteki kimselere, yolcu kimselere yardım etmesi çok gelişmiştir. Sevap olduğundan onları evlerine misafir ederler. Tanrı misafiri diye. Evlerine misafir ederler. Eskiden birileri köylerde misafirhaneler olur. Köyün ağası zengini alır evine getirir. Efendim yemekler ikram ederler filan. Rahatına bakar, baktırırlar. Bir de manevi böyle gariplik, gurbetlik hali vardır. Onların da bazıları şunlar. Mesela Kur'an-ı Kerim kendisinin okunmadığı bir evde gariptir. Gurbettedir. Boyunu büküktür zavallı. Allah'ın kitabıdır ama evde duruyor kütüphanede ama ev halkı okumuyor. Kur'an-ı Kerim'in boyunu büküktür, mahzundur. Garibandır orada. Gurbetteki insan o mazlum insan gibidir bir efendim bir alim ki oturduğu beldedeki kişiler onun kadrini kıymetini, ilmini, irfanını bilmiyorlar, kendisinden istifade etmiyorlar, sevgi ve saygıyı gerektiği şekilde ona göstermiyorlar, bu da orada gariptir, bu adam da orada gariptir, neden? yahu bir cevher var, bir büyük alim var aranıza kıymetini bilmiyorsunuz. O zavallı işte, o o oradan iter, bu buradan bağırır, ötekisi söz dinlemez, maskarası olmuş gibi yani eza cefa görüyor. Ona bakar üzülür, buna bakar üzülür. Yani kıymetini bilmeyen insanların arasında alim gariptir. Okunulmadığı evde Kur'an-ı Kerim gariptir. Efendim, ne kadar namuslu, ne kadar hünerli, ne kadar böyle değer bir kimse olduğunun farkında olmayan bir kocanın elinde saliha bir hatun gariptir. Neden? İşte kaderin sevgiyle bir adamla evlenmiş. Adam, Allah ıslah eylesin, kadın çok mübarek bir kadın, evliya gibi bir kadın ama adam onu dövüyor, eziyor, vel bilmem ne filan, kumarda içkide, efendim dışarıda Eh, işte bu kadıncağız orada gariptir, garibandır, boynu büyüktür zavallıdır. Bunun aksi de olur. Efendim, adam salihtir, iyi niyetlidir, tatlı dillidir. Kadının gözü dünyadadır, maldadır, yüzüktedir, bileziktedir, küpededir, ihtişamdadır, keyftedir, zevktedir, safadadır. Herif, kalk, beni falanca gazineye götür. Ailem bak, karısını nasıl rahat ettiriyor. Hadi bakalım bana kürk al hadi bakalım efendim moda değişti, bütün efendim mobilyalar değişsin, hadi bakalım ben buna razı değilim, daha geniş bir eve çıkalım hatun etme işte vaziyeti idare ediyoruz, yapma beni sıkıştırma filan, ötekisi laf anlayacak durumda değil adam cennetlik, kadın ters, böyle de olabiliyor teknik olsa, bulaşığı yıkattırıyorlar, bizim öyle bir tanıdığımız vardı, eskiden oturduğumuz İstanbul'daki bir semtte adamcağız önlüğünü takar, bulaşıkları yıkar. Kadın ne önüne yemek getirir? Ne çocuk Çoluk çocuğa bakar. Adam beş vakit camiye gelir namaz kılar. Yine dayımların evinin önünde birisi vardı. Kadın sabahleyin süsleniyor, püsleniyor, giyiniyor. Daha doğrusu efendim sabahleyin değil de uyuyor, uyuyor, uyuyor saat ona on bira doğru. Efendim, süsleniyor, püsleniyor, giyiniyor. Çıkıp gidiyor sosyetik bir semtte. Yani Erenköy'de İstanbul'un Efendim Bağdat Caddesi'ne yakın yerinde süslenip gidiyor. Şimdi bizim yengeler filan de görüyorlar durumu. Akşam zavallı adamcağız eve geliyor önlüğü takıyor bulaşıkları yıkıyor ortalığı topluyor her, her şeyi siliyor, süpürüyor, hazırlıyor görüyorlar yengeler balkona çıkıp çamaşırları asıyor önlüğüyle, şeyiyle. ondan sonra sabahleyin kahvaltıyı hazırlayıp hanımının yatağına götürüyor. Buyur hanımefendi falan diye. Böyleler de var. Böyleleri hakkında Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Cennetteki huri kızları derlermiş ki yani bizim Efendimiz'i ne üzüyorsun? Bire cadaloz hain bizim Efendimiz'i ne üzüyorsun derlermiş. İşte böyle bir adam da böyle bir kadının elinde gariptir. İyi bir kadın da kötü bir adamın elinde gariptir. İyi bir alim de kötü bir muhitte ortamda, kötü bir kasabada Kötü bir halkın arasında gariptir. Kur'an-ı Kerim'de efendim okunmadığı evde gariptir. Böyle bazı garip haller vardır. Bir de Peygamber Efendimizin gariplikle ilgili bir sözünü hatırlatmak isterim. Diyor ki Peygamber Efendimiz el bedel İslam'u gariben ve udu gariba İslam böyle gariban olarak diğer kurbet değilmiş gibi. Boyunu bükük olarak, kimsesiz olarak, yardımcısız olarak, tanışıksız, tanıdıksız, desteksiz olarak başladı. Sonra bir zaman sonra gene o hale gelecek. Yayılacak. Cümle cihan halkı İslam'ı tanıyacak ama tekrar gariban haline dönecek buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani işlerin ters gideceğini, sonunda Müslümanların gene gariban kalacağını bildiriyor. Buya arkasından buyuruyor ki Fetuba lil kuraba. Ne mutlu öyle gariplere, ne mutlu öyle boynu bükük garibanlara. Neden? Vemen kuraba ül ya Resulallah. Kim bu böyle net edilen ne mutlu dediğin garipler ya Resulallah? Buyuruyor ki Ellezine Yuslu ma eseden İnsanların bozdukları, fesatları, fitneleri, karıştırdıkları şeyleri düzeltmeye çalışanlardır. Yani toplum bozulmuş. Herkes fesada, günaha gidiyor. Herkes haramda, herkes yanlış yolda. Bunlar da düzeltmeye çalışıyorlar, ıslah etmeye çalışıyorlar. iyi yapmaya çalışıyorlar. Allah'ın rızasına uygun çizgiye getirmeye çalışıyorlar ama etraftekiler kim dinler, kim anlar? Bir de bunlara kızıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ne buyuruluyor? Ve izak ve ilelaha tubsidufi'l ark. Kalu inna nahnu muslihun. Bu gibi adamlara ya yeryüzünü fesada vermeyin, karıştırmayın ortalığı, fitne fesat çıkartmayın dersin denilir böyle kendilerine. Onlar ne derler? اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ıslah edicileriz derler. Bak hem fesat çıkartıyorlar hem de ıslah edicileriz derler. Halbuki fesat çıkartanların bütün fitnenin bizzat kendileridir başı yani. Gene öyle söylerler. Ters şeyleri çalışıyor bütün kafalarız şeyleri. Şimdi bugün de buna benzer şeylerle zaman zaman karşılaşıyorsunuz. Yani bakıyorsunuz en ahlaksız adam alkışlanıyor. En ahlaklı insan horlanıyor. En temiz ahlakı kaideler çiğneniyor. En kötü, en şeni günahlar adeta reklamı yapılıyor. Efendim içki kumar efendim gazino bilmem ne reklamları çok daha fazla. Efendim günah yerleri camilerden çok daha dolu, tıklım tıklım dolu, sevap yerleri şey, oyunu bükük. İşte İslam'ın böyle garip hale düştüğü, gariban hale düştüğü, kimsesiz hale düştüğü zamanda insanların bozdukları şeyleri düzeltmeye çalışan, islah etmeye çalışanlara ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz. Allah bizi cümle cihan halkı bozulsa bile bozulmayanlardan eylesin çevremiz dejenera olsa bile dejenera olmayanlardan eylesin kafir olsalar bile küfre düşmeyenlerden eylesin bizi de evlatlarımızı da ailelerimizi de dostlarımızı da hep sevdiği razı olduğu kullar eylesin bizim evlatlarımızı zürriyetlerimizi bizden sonra imandan ayırmasın küfre düşürmesin irtidat ettirmesin kafir duruma getirmesin. Efendim, izzetten sonra zillete uğratmasın. Hürriyetten sonra esarete düşürmesin. Allah-u Teala Hazretleri bizi ve bütün Müslümanları ve zürriyetlerimizi aziz eylesin. Hür eylesin. Efendim, salih eylesin. Mesud eylesin. Bahtiyar eylesin. Gelelim, efendim, bundan sonraki hadisi şerife. El-Guslu Yevmel Cuma'ki vacibun ala muhtelimin ve ve en yessemne sen yemezse tiben invecede. Revahu Şeyhani an Ebi Said radıyallahu anh. Bu hadisi şerifte cuma ile ilgili geldi. Geçen hafta da böyle cuma ile ilgili bir hadis-i şerif gelmişti. Tesadüfen bir hikmeti var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Cuma günü tepeden tımnayı yıkanıp gusül abdesti almak her efendim e, erkek Müslüman için yani camiye gelecek akıl ve bali akıl ve bali olan kişi için bir e, vazifedir. Yapsın böyle, yıkarsın demek yani. Yıkandığı zaman ne olur? 10 günlük günahları silinir. Günahlardan da arınır. Onun için Cuma kursluğunu tavsiye ediyor. Bir. Başka neyi tavsiye ediyor? Ve en yestemne. Dişlerini fırçalayıp misvaklamayı tavsiye ediyor. İslam'a bakın, 1400 yıl önceden ne kadar ince temizlik kaydelerini koymuş ortaya. Evet, bugün Avrupalılar da diş fırçalıyor ama onlar yakın zamana kadar, bir asır öncesine kadar yıkanmayı bile bilmiyorlar. Tahareti bilmezler, yıkanmayı bilmezler, temizliği bilmezler, efendim pis kılları izah etmesini bilmezler, gusül bilmezler, abdest bilmezler idi. Yavaş yavaş öğrendiler. Müslümanlar da eskiden. Ya bu kadar sık yıkanılır mı? Bu adamlar böyle balık gibi boyuna suda giriyorlar, çıkıyorlar, her zaman yıkanıyorlar falan diye tekil ediyor eski kitaplarda. Müslümanlar o akıllarınca tekilini öğrendiler. Ama İslam bak her hafta cuma günü yıkanmayı nasıl tavsiye ediyor Efendimiz sıkı sıkıya? Dişleri fırçalamayı, misvaklanmayı nasıl tavsiye ediyor? Ve en yemezse tıben imvecide. Bulursa bir de güzel koku sürme, sürmeyi nasıl tavsiye ediyor? Güzel koku sürmeyi. Bunlar neden muhterem kardeşlerim? Tabii Müslümanlar Cuma günü toplanıyorlar. Çok güzel bir ibadet. Çok önemli bir ibadet. Herkes kendi evinde ibadet edebilir ama İslam toplum dini olduğu için Cuma günü Müslümanların toplanmasını emrediyor. Farz. Cuma günü Müslümanlar bir araya gelecek, toplanacaklar. Güzel. Ama toplandığı zaman, insan derbeder olamaz. Temiz elbisesini giyecek. Tepeden tırnağı yıkanacak. Perşembe gününden tırnaklarını filan kesmiş olacak. Yani öyle tırnaklarını filan uzatmak doğru değil. O Batı'nın adetlerine bakın, İslam'ın adetlerine bakın. Batı'da tırnaklar uzatılır, boyanır. Ya üstünü istediğin kadar boyat, kedi tırnağı gibi bu, şahim tırnağı gibi, bunu uzattıktan sonra bunun güzelliği yok ki. Yani İslam işi temelinden güzel yapıyor. Tırnaklar kesilecek, çünkü yırtar, el öpeyim dersin, cırk. bir şey yapar, hadi kedi mutlamış gibi eli yırtılır adamın, neden? Tırnak uzun da ondan, tırnakları kesecek, koltuk altındaki kıllar temizlenecek, kasıktaki kıllar temizlenecek, dişler fırçalanacak, tepeden tırnağa yıkanacak, temiz elbiseleri giyecek, insan güzel kokular sürülecek neden? Topluluğun içine gidiyorsun. İslam topluluk dini ve toplum cami pırıl pırıl olacak. Tertemiz olacak. Camiye girdiğin zaman şu tarafı koklayacaksın, sümbül kokacak. Bu tarafı koklayacaksın, gül kokacak. İleri gideceksin, amber kokacak. Öbür tarafa gideceksin, misk kokacak. Düşünebiliyor musunuz yani? Cuma günü herkes Resulullah Efendimiz'in yaptığı gibi yapsa. Biz ne yapıyoruz? İş elbisesiyle camiye geliyor. Efendim eski yün çorabını efendim Erzurum'da ayağına giymiş getiriyor burada efendim camiye geliyor arkasındaki adam yandı Allah çekiyor. Yani o kokudan mahvoluyor. Ya mübarek ya bunu ayakkabının içinde bırak dışarıda ayağını güzelce yıka tertemiz gıcır gıcır tertemiz yıka ondan sonra içeri geldi Yani bu çorapsız namaz kılmanın bir mahsuru yok. İlla bu pis çorapları böyle şey yapma lüzum yok. Sonra artık çoraplar Kolay. eskiden çok zordu. Efendim çoraplar yamanırdı, şey yapılırdı, gözenirdi filan. Şimdi öyle bir şey lüzum yok. Yani şöyle yapı veriyorsun, çorap yıkanıyor. Birkaç tane çorap alırsın. Bak İslam ne kadar temizliğe dikkat ediyor. Nasıl topluluğun içine çıkarken nasıl olmamız lazımmış onu görüyoruz bu hadis-i şerifte. Topluluğa giderken ne yapacakmışız? Dişimiz temiz olacakmış. Soğan yiyen camiye gelmesin diyor Peygamber Efendimiz. Soğan, sarımsak yiyen camiye gelmesin diyor. Haram değil. Soğan ve sarımsak haram değil ama yani güzel kokmadığı için, başkalarını rahatsız ettiği için. İyi ki hocam, Peygamber Efendimiz soğan yiyen, sarımsak yiyen camiye gelmesin demiş de, sigaradan bahsetmemiş. İyi, iyi, ben gelebilirim. Ama sen bir bilsen, sigara içmeyen insanın nasıl burnunun, direğinin kırıldığını o sigara kokusundan. Piryaki adam, fosur, fosur işe içe içe, Tepeden tırna tütün kokuyor. Yanındaki adam mahvoluyor. Ben trenle, otobüsle gelip böyle elde, gardıropta ceketimi çıkartıp asarken ev halkı rahatsız olur. Uff! Nereden geldi bu koku diye? Yani ceketime sinen kokudan rahatsız olurdu. Demek ki İslam'ın adab-ı maşeretinde topluluğa saygıdan dolayı temiz gelecek insan. Huzur zine de kürlü mescidin hangi mescide giderseniz gidin sadece Kabe'ye değil sadece Peygamber Efendimizin mescidine değil hangi mescide giderseniz gidin onlar Allah'ın evi sayılır o ibadethaneler temiz gideceksin temiz elbiseyle gideceksin seni İzmit'in valisi çağırsa yani bir değişmek istemez misin aman hanım bizim nacivent elbiseleri damatlıkları çıkar Aman şu bayramlık ayakkabımı bir siliver. Efendim güzel çorapları ver, temiz mendil ver. Ne oldu efendi? Hayrola? İşte vali hazretleri çağırmış da bir, bir şey konuşacak galiba diye. Nasıl tavır al alıyorsun? Hemen nasıl güzel giyiniyorsun? Onun için Müslüman böyle olacak. Tabi bunun hepsinin arkasında İslam'ın temizliği var. Bir de insanın insana saygı duyması ve ona iyi duygular aşılaması meselesi var. Buna çok dikkat edelim muhterem kardeşlerim. Birbirimize saygı gösterelim. Biliyor musunuz peygamber efendimizin misafire ev sahibinin güzel giyinerek çıkması misafire ikramıdır diyor peygamber efendimiz. Pijamayla çıkıveriyoruz. Efendim saç baş dağınık çıkıyoruz. Tıraşsız efendim böyle şey kaçkanı gibi çıkıyoruz. Üstümüz başımız eski. Hayır. Güzel elbiseyi giyeceksin. Efendim misafire o da bir ikram buyur çikolata buyur şeker dediğin gibi senin güzel bir kıyafetle çıkman da ikram güleç yüz göstermen de ikram ondan sonra uğurlarken onunla beraber kapıya kadar çıkmak efendim e, hoş gelmiştiniz sefa getirmiştiniz gene bekleriz Allah razı olsun hizmetimizde kusur varsa affedin yine bekleriz filan diyecek gönlünü alacak Misafirin seveni Allah sever misafirini sevmeyeni istemeyene Allah huz eder gazap eder Misafir kıymetli, Müslüman kardeşler kıymetli. Sen camideki insanı memnun etmeye çalışacaksın. Al eline bir tane şey, esans şişesi. Hem kendin sürün hem yanındaki kardeşine de ikram et. O da sevinsin. Allah razı olsun filan desin. Ama güzel bir koku al. Bazıları hani şöyle bayağı latif oluyor, güzel oluyor. İnsan süründüğü zaman çok memnun oluyor. Önem vermek lazım. Bizim dinimizde bak bu güzel koku, bu taranmak, bu dişleri fırçalamak, efendim bu tıraş, bu şey, efendim temiz elbise, bunların hepsi güzel. E hani İslam böyle hani pek gösterişi sevmez, bu gösteriş değil. Bu karşındaki insana sevgi ve saygının bir işaretidir. Onun için böyle hepimiz inşallah İslam'ın ada yapısını, fikir yapısını iyi kavrayalım, giyimimize, kuşamımıza dikkat edelim. Adam şöyle sana bakıyor, bana bakıyor eğer bizde güzel bir tavır görmezse İslam'a da kızıyor. Bizimle beraber İslam'a da kızıyor. Eğer biz çok güzel olsak, böyle kendimizin İslam'ı temsil ettiğimizi düşünerek, tavrımız halimizle böyle güzel davransak çok iyi olur. İslam'a karşı güzel bir reklam olur. Ben Bursa'ya ilk gittiğim senelerde hatırlıyorum, hayran kaldığım bir şey olmuştu ve herkese de söylemiştim. Bursa'da otobüslere biniyorduk. Ben ilk defa 58 yılında gitmiştim Bursa'ya. Demek ki 58-60, 32 sene önce. O zaman Bursa'da yaşlı başlı hacı amca, böyle aksakallı hacı amca otobüse oturuyor. Otobüs durakta duruyor, içeriye bir kadın giriyor. Kadınların örtülü olmasına, başarılı örtülü olmasına da hayran kalmıştım orada. Veya bir kız giriyor, belli ki mektep talebesi filan. ''Gel kızım şuraya otur.'' diye yaşlı adam kalkıp onu oturtuyordu. E, bu hacı amcaya hürmet sağlar. Bu İslam için güzel bir reklam, güzel bir propaganda bir şey olur. Bakın adamlar reklama, propagandaya o kadar önem veriyorlar ki hazırlıyorlar. Mizansen sahneyi hazırlıyorlar. Papa bir çocuğu yanağını öperken, kucağına almışken şıp besmini öyle çekiyor Neden? papayı şiirin gösterecek papayı şiirin gösterecek Avrupalılar Müslümanları gösterirken nasıl gösteriyor biliyor musunuz ben Almanya'da filan bulundum Müslümanları nasıl gösteriyor Müslümanları bir camide namaz kılarken gösteriyor bir de kurban kesilmiş kanlar yere akarken gösteriyor neden yani Müslümanlar işte böyle kan dökerler efendim can yakarlar filan diye peki gel buraya sen hiç Almanya'da hayvan kesmiyor musun Sizde kasap dükkanı yok mu? Siz et yemez misiniz? Yer. Yer, yemez olur mu? İnsanoğlunun yaratılışı. Hem et yer insanoğlu, hem ot yer. Hem et obur, hem ot obur. İkisi de var oğlunda. Hem biz balık tutarız, hem kuş tutarız, hem efendim kuzu yeriz, hem daha başka şeyler yeriz. Alman da yer, Amerikalı da yer. Bu gayet normal bir şey. Ama Müslümanı kötü gösterecek ya. Kurbanın kanını gösteriyor. Ondan sonra camiyi gösteriyor. Yani zihninde ikisi yan yana gelsin diye. Kendi papasını hoş göstermek için ne yapıyor? Bir güzel yüzlü pozunu çekmiş. Ondan sonra bu tarafta bir çocuğu kucaklamasını, resmini çekmiş. Öyle gösteriyor. Sempatik göstermek. İyi güzel ama Azerbaycan'daki kardeşlerimizin ezildiğine niye gık demedin? Gel bakalım buraya. Yakalandın işte şimdi. O, o insan değil mi? İnsan ama Müslüman. Onlar öldürülebilir. Onlar ezilebilir. Tankların altına döşenebilirler. Efendim ezilebilirler, asılabilirler. Binlercesi ölse ziyanı yok. Ama İngilizlerden bir eroinman, efendim Fransızlardan bir bilmem ne, Almanlardan bir bilmem kışkırtıcı, bölücü bir şey yapsa, bütün Almanya ayağa kalkar o eroinmanın, o kötü kadının, o bilmem nenin Ayyaşın, Sarhoşun, Hibbi'nin kurtarılması için kanunları zorlar. Yani kanunları, adaleti yıka, yıkacak iş yapar. Peygamber Efendimiz ne diyor? Vallahi Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onu bile cezalandırırım diyor. Bak, İslam'ın adalet anlayışına bak, kafirin çifte standartına bak, Müslüman'ın samimiyetine bak, kafirin ayırım, nasıl ayrım yaptığına bak. Onun için gerçeği olduğu gibi görmek lazım. Gerçekleri iyi değerlendirmek lazım. Ama bizim İslam'ı temsil ettiğimizi bilerek oyunlara da gelmememiz lazım. Temiz olmamız lazım. park olmamız lazım. Kibar olmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım. Kötülüğe iyilikle mukabele etmemiz lazım. Tatlı dilli olmamız lazım. Yardımsever olmamız lazım. Yani adam bizi görsün Bizi sevsin, İslam'a girsin. Bizim bir doktor, profesör kardeşimiz Amerika'da ihtisas yapmıştı, hocası onun yüzünden Müslüman olacak gibi olmuş ahlakının güzelliğinden. Öyle olmalıyız. Gittiğimiz her yerde İslam'ı güzel temsil etmeliyiz. Neden? İşte Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri. Camiye gelirken yıkanacak, camiye gelirken efendim dişlerini bile fırçalayacak, ağzı kokmayacak, tertemiz olacak. Yara olmayacak, efendim güzel kokuları sürünmüş olacak, temiz ve paki olacak. allah Teala Hazretleri İslam'ın inceliklerini anlamayı, uygulamayı, İslam'ı sevdirecek, güzel temsil edecek insanlar, Müslümanlar olmayı cümlemize Allah nasip eylesin. Böylece de sevap kazanmamızı nasip eylesin. Mutlu, temiz, Park huzurlu, ahlaklı, sevimli, sevaplı, karlı, ibadetli, taatli, nurlu, feyizli ömürler sürmeyi nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal Bismillahirrahmanirrahim. Fâle la ilahe illallah La ilah illallah. La ilah illallah. La ilah illallah. La ilah illallah. La La ilaha illallah. La ilaha illallah. illallah. La في الهد كل ما بين محمد الرسول الله صادق الوعد الامين صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hari sun aleyküm bil mü'minîn raûfur rahîm. Fe in tevella fe kul hasbi Allah. Lâ ilâhe illâhu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm. Subhânallâhi'l azîm subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ Ve selâmün Şehban Rabb Wahhab. Elhamdülillah Hamdifi ve Salat ve Selam Alla Khair <Sülüyor> Halki Muhammed ve Ali Ejmäin. Allahum ya Rabbena ya Rabbena ya Rabb Alemin Az Zann Al Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi taatlerimizi hayırlarımızı vazımızı okuduğumuz hadis-i şerifleri zikirler esbilerimizi hatimlerimizi Hayratımızı, hasenatımızı, lütfunla, kereminle ahseni kabul ile makbul eyle. Ecri cezil, sevabı kesil kazanma, kazanmamıza vesile eyle. Ya Rabbi biz bu bunlardan hasıl olan vücuru, mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevdiği ümmetler olmayı cümlemize nasip eyle. Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Mübarek cemalini rüyalarımızda yakın zamanlarda sık sık görmeyi nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in mübarek ashabının, hak etbaının, cümle ahbabının, onu seven, ona tabi olan cümle müminin müminatında müminatın da ruhlarına ikram eyle. Ha saadat ve meşahiturku aliyemizin, evliya Allah'ın ruhlarına ikram eyle. Şehitlerin, gazilerin, alimlerin, fazılların, salihlerin, kamillerin ruhlarına ikram eyle. Sair müminin-i müminat ve müslemin-i müslümata da dereceleri üzere ikram eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının dostlarına ikram eyle. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pürnur eyle, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar eyle, hissedar eyle, memnun eyle, mesrur eyle. Onların da bizlerin de makamlarımızı ala eyle, seyyatlarımızı hasenata tebdil eyle sevdiğin kullar olmayı bizlere nasip eyle. Sevdiğin salih ameller, güzel işler yapmayı, ömrümüze hayırlı, verimli, feyizli geçmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize helal, temiz, pak kazançlar nasip eyle. Bu kazançlarımızla hayraat ve hasenat yapmamızı, vefatımızdan sonra da bize sevap kazandıracak eserler bırakmamızı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin Tümlemize sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Dertçilerimize devalar nasip eyle. Gönüllerimizin muratlarını, e, akıllarımızdan geçirdiğimiz dileklerimizi, isteklerimizi senin rızana uygun olmak ve hakkımızda hayırlı olmak şartıyla lütfen ve, ve keremen ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin bizi kendinden gayriye muhtaç eyleme. Kimsenin karşısında mağlup ve mahcup eyleme. Kimseye boyun büktürüp el açtırma. Ya Rabbel Alemin hayırlı uzun ömürlerle cümlemizi muammer eyle. Son nefesimizle cümlemize imanı kamil ile ve buyrun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü emne Muhammeden abduhu ve Resuluhu diye diye iman-ı ile göçmeyi nasip eyle. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına, itabına uğramadan duhul-i ile Peygamber Efendimiz'le beraber cennat-ı girmeyi cümlemize nasip eyle. Cemaline cümlemizi müşerref eyle. Bir hürmeti esmâike'l hüsnâ ve habibike'l müştevâ ve bi hürmeti esrarı sülhü'l-fâtiha. Birkaç soru soruldu. Onların cevaplarını kardeşlerime söyleyivereyim. Bir kardeşimiz sormuş ki vesveseden vesveseden kurtulmam için ne yapmam lazım? Evde televizyon olması mahsuru var mı? Vesveseden kurtulmak için Abdestli gezmenin faydası vardır. Abdestli gezen insanın şeytan yanına sokulamaz, vesvese veremez. Kur'an okumanın, zikrullahla meşgul olmanın faydası vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve zikrullah manevi kalelerdir. Bu kalelere sığınan insanlara şeytanın zararı olmaz. Kur'an-ı Kerim'in çok aşinası değilse, kulhu Allah, Kul eûzü bir abdül Kul eûzü bir sureleri de Vesveseden kurtulmak, şeytandan kurtulmak için özellikle indirilmiş koruyucu sureler olduklarından onları okusun. Evde televizyonun olması birçok kimse için mahsul teşkil etmektedir. Çünkü içindeki programlar sabahtan akşama meşgul ediyor. İlim öğrenmesine, irfan öğrenmesine, dinini öğrenmesine büyük ölçüde mani oluyor. Elbette faydalı şeyler de vardır televizyonun içinde. Mesela o belgesel filmler var. efendim Dünyanın muhtelif yerlerini gösteriyor. İlme ait şeyler var. efendim Tahsil için, açık öğretim için olan yayınlar var. Demek ki televizyonun bizzat kendisinin olmasının mahsuru yok da günahlı şeyleri seyretmek mahsurlu olmuş oluyor. Onun vesvese hasıl etmek bakımından da Teyzin gitmesi bakımından da zararı olur. Günaha bakan insan bu günahının zararını çeker. Güle güle günah işleyen insan ağlaya ağlaya cezasını çeker. Bu bir kaydedir. Hepinizin bildiği bir şeydir. Muhterem kardeşlerim. İkincisi benim size sormak istediğim mevzu şudur ki insan acaba nefsini tam olarak hayıra güzene yönelik amellere itebilecek efendim meta nedir? Allah'a yönelebileceği en güzel yol nasıl olmalı? Muhterem kardeşlerim, tabii bu hayatımızın gayesidir. Bu sorulan şey oyuncak değil, teferruat değil, hayatımızın gayesidir. Hepimiz iyi yola yönelip Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak istiyoruz. Hayatımızın amacı bu yani, çok önemli bir şeydir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in yolunda ve Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümek lazımdır. Onun dışındaki yollarda yürününce ne maddi ne manevi hayır ve feyiz olur. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümek lazım. İnsan Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyünce, Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyünce ölse şehit olur. Kalsa şehit sevapları alır. Yani yüzlerce şehit sevabı olur. Onun için Kur'an'ı öğreneceğiz. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okuyacağız, öğreneceğiz, uygulayacağız. Görüyorsunuz hayatın her konusuyla ilgili emirleri var Peygamber Efendimiz'in. Ben çeşitli konuları ihtiva ettiği için bu kitabı okuyorum. Bazen şu konu geliyor karşımıza, bazen bu konu geliyor, görsün cemaat. Bak, bu, bu hazinenin içinde her şey var. Burada her türlü gıda var. Ruhun gıdası var, bedenin gıdası var, ailenin gıdası var, cemiyetin gıdası var, gencin gıdası var, yaşlanın gıdası var. Herkese faydalı. Onun için Kur'an-ı Kerim'in yolunda, Kur'an-ı Kerim'i okuyarak, tefsirini okuyarak, yürümeli. Hadis-i şerifleri okuyarak yürümeli. Ahlakı güzelleştirmeye dikkat etmeli. Zikir ile ahlakı güzelleştirme, teskiye, nefis çalışmasıyla efendim çalışmalı ki bu şey kolay elde edilen bir şey değil. Elde edildiği zaman da insanın hem dünyasını hem ahiretini mutlu eden şeydir. Kısaca belki unuturlar sözümün çok olmasından dolayı insanların akılları farklıdır. Bu soruyu soran kardeşime söyleyeceğim. Her gün Kur'an-ı Kerim okusun, birkaç ayet okusun. Ve o anladığı, o bir ayet bulasın. Her gün birkaç hadis-i şerif okusun. Bak, Diyanet İşleri Başkanlığı kitabının çok çok bastığı ve ucuz olan bir Riyaz Salihin kitabı var. Onu alsın, birer sayfa, ikişer sayfa her gün okusun. Okuduğunu uygulasın tatbik etsin. Okusun, okuduğunu tatbik etsin. Evdulasın, kurtulur. Her türlü derde yavaş yavaş çareler gelecek. Yani ilim yolunda olduğu için sevap alanır, alır. Ayetleri, hadisleri okudukça bilgisi artar. Uyguladıkça Allah'ın kendisinden hoşnutluğu artar. Böylece efendim hem de gerçekleri öğrenmiş olur. En güzel yol bu. Piyasada satılan tavukların hangileri yenilir? Şimdi herhangi bir hayvanın yenilebilmesi için onun besmeleyle kesilmesi lazımdır. Besmeleyle kesilmezse yenmez, murdar olur. Mesela sadece domuz eti murdar değil, başka etlerde murdar olur. Neden? Besmeleyle kesilmedi de ondan. Şimdi uçağa biniyoruz biz, Alman uçağına, Lufthansa, gidiyoruz. Bize bir şey geliyor. Efendim bu yemeğinizin içinde domuz eti yoktur. Domuz eti olması kafi değil. Olmaması kafi değil. Ayrıca kesimin besmeleyle olması, İslami usulle olması şarttır. Yoksa murdar olur. Hayvan çayıra otlasın diye bağlanmıştı. Dolaştı ipliği Gezerken gezerken boynuna dolandı. Boğuldu hayvan, öldü. Boğularak ölen hayvanın eti haram olur. olur. Kesti da sahibi yedi, konu komşuya verdi, yedirdi. Olmaz. Yiyemez, yediremez. Yani İslami usul ile olmadığı zaman haram oluyor. Tavuk da böyledir, koyun da böyledir, sığır da böyledir. Onun için İslami usule uygun kesilmesini garantisini bulmak lazım. Sağlamak lazım. Eğer bu sağlanmamışsa gözünün önünde kestirsin eskiden tavukçulara şu tavuğu beğeniyorum diye gidilirdi şunu beğendim tamam kes şunu tırp orada kese yolardı filan e ütülemesini vesairesini yapar şey yapardı eğer ithal ise Allah adına kesilmemişse besmeleyle kesilmemişse murdar ise yenmez piyasada tabi lalet bir şeyden almak lalet bir yerden almak bu tehlike ihtimali olduğundan takvaya uygun değildir. Takva nedir? Şüpheli şeyden kaçınacak insan, araştıracak biraz haram mı, helal mi olduğuna dikkat edecek. Biz de gıdamızın haram mı, helal mi olduğuna dikkat edelim. Bilgimiz yerden alalım, tanıdığımız müesseseden alalım. Bu bir. Eğer tavukların kesimleri hakkında bilgimiz yoksa yenir mi? Şimdi tavukların kesimleri hiç bilinmiyorsa tabii. Şüpheli olmuş oluyor. Şüpheden kaçınmak takvanın esası olmuş oluyor. Kaçılması uygun olur. Evet. Mecburiyet varsa, mecburiyet olmuşsa, yani bizim şöylece diyebiliriz ki, efendim bazı müesseseler ummiyetle dikkat ediliyor. Türkiye'de de mesela ben et ve balık kurumu genel müdürüyle görüşmüştüm. Eskisi arkadaşım da tanıdığımız kimseydi yani biz kasaplarımıza besmeleyle ile filan diye söylüyorlardı. Yani Türkiye'de, umiyette bu bilinen bir şeydir. İnşallah öyle iyi kesilmiştir filan diye, siz besmele çekip mecbur kalmışsanız belki yiyebilirsiniz. Ama takva, takva nedir? Şüpheliden kaçınmaktır. Kaçınırsanız, garantilisini bulmaya çalışırsanız daha iyi olur. Yani size şöyle deseler, bak şurada iki tane köprü var. Şu tarafı yeni yapıldı ama bu köprüden gidersen biraz dolaşacaksın. Yarım saat yolun uzayacak. Şu köprü eski köprüdür ama çökme ihtimali var dediler. Mühendisler. Onun için bu yeni köprüyü yaptılar. Bunun üstünden kimse geçmiyor, çökebilir. Bazı yerleri çatlamış. Şimdi sen kamyonunu bu, bu şeye sürer misin? Bu köprüye sürmezsin. Ya çatlarsa, ya çatlağından köprü yıkılırsa diye Yarım saat dolaşmaya razı olursun çürükten gitmesin. Tabii İslami işlerde de böyle sağlam olan taraftan, çürük olmayan taraftan gitmek iyidir. Her her hükümdarın kutsal bir arazisi vardır diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerif'te. Allahu Teala Hazretlerinin de kutsal sahası kimsenin girmesin diye çevirmiş olduğu saha haramlar sahasıdır. Kim bu sahaya girerse Efendim, tabi Allah cezalandırır. Yanına yaklaşırsa, sürüsünü bu sahanın yanına yaklaştırırsa, belki içine girme tehlikesi mevcut olur. Hududa yakın sürersen şehir, sürünü karşı taraftaki Bulgar askeri, belki kurşun atar. Yunan askeri belki kurşun atar. En iyisi, hududa bile yaklaşmamaktır. Bilmem anlatabildim mi? Buna dikkat etmeye gayret edin. Eğer askerde isek ve haftada bir böyle bir yemek çıkıyorsa, ne yapmamız lazım? İlk önce mutfaktaki insanlara falan gidip bunun nasıl olduğunu sorarsınız. Nereden geldiğini, ne yolda şey yapıldığını sorarsınız. Efendim bilgi alırsa, müsbet bilgi olursa yersiniz. Menfi bilgi olursa o yemeği yemezsiniz. Menfi ise, kesilmiyor, aldırılmıyor, ithal bilmem ne, şunu bunu olabilir yani. Bilginize göre hareket edersiniz. Bir kardeşimiz daktilo ile itinalı sorular şey yapmış... Efendim önceden hazırlamış dört soru soruyor. Bir, taklit midir yoksa taktik midir? Bazı din görevlileri ve ve de TRT'de yapılan mevlüt uyutmalarında yapılan dualarda bazı kuvvetlere dualar yapıp bize de amin dedirtiyorlar. Dolayısıyla yapılan ibadetimiz küfür olmuyor mu? Şimdi, ibadet küfür olmaz bir kere, yani ibadet ibadettir de insanın niyetiyle olduğu için şeydir, o orada diyor ki, efendim e, çok güzel şeyler söylüyor da birkaç tane de belki onun hoşuna gitmeyen şeyi söylüyor, küfür olmaz, yani eğer yanlış bir şey varsa o yanlış şeye e, tabii e, iştirak etmeyebilir, yanlış bir şey varsa şeye gelince, yani bazı kuvvetlere dua yapılıyor diye kastettiği eğer asker, askeri kuvvetler bilense e, tabii muhterem kardeşlerim ben kendim yani şu soru hakkında cevap verirken şu, kendimden misal vereceğim beni affedin ben yedek subaylığa giderken şöyle bir vakitte çıktım evimden akşam yemeğini yiyip geç gitmedim bir saat önce asker ocağına gideyim de sevabım daha çok olsun diye, Muhterem kardeşlerim. Yani yemeği beklemedim, aç karnına gittim. Orada, e, aç, aç ama bir saat önce orada olayım diye gittim. Asker ocağı bereketlidir, mübarek bir ocaktır. Yani bunu böyle kesin olarak birin, askerlik, e, asker ocağı mübarek bir şeydir. Ben bunu herhangi her bir kimseye yağ çekmek için de söylemiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iki göze cehennem ateşi değmeyecek. Bir, hudutlarda düşman gelmesin diye bekleyen bekçinin gözüne cehennem ateşi değmeyecek. Cennete gidecek. İki, Allah korkusundan tenhalarda zikredip ağlayan insanın Efendim gözüne cehennem ateşi değmeyecek. Yani cehenneme düşmeyecek. Onun için nöbet tutmak sevaptır. Cihad etmek sevaptır. Müslümanları korumak sevaptır. Müslümanların Kududun gerisinde rahat rahat ibadet etmesini sağlayacak efendim bir hizmette olmak sevaptır. Bu askerlik mesleği de aynı şekilde sevaptır. Meslekte bir kusuru yok. Meslek cihat mesleğidir, sevaptır. Ama içlerindeki yöneticilerin, efendim bir takım kişilerin kendi zihniyetlerinde eksiklikler, kusurluklar. Olabilir. Allah ıslah Ocak güzeldir. Yani camiye gelen insanların bazısında bazı kusurlar var. Ha, cami güzeldir. Cami güzeldir. Cami'de bir kusur yoktur. Ben öyle kardeşler bilirim ki başkasının nöbetini ben tutuvereyim diye isteyerek alıyorlardı. Enayi mi? Değil. Nöbet tutmanın sevabı çok olduğundan yapıyor. Ben bir kardeşimizi hatırlıyorum. Kıbrıs'a giderken mektup yazmış. Birçok kimsenin özleyip de elde edemediği bir Kısmet benim elime geçti. Şehit olmaya gidiyorum diyor. Ben öyle şehit olacağım. Arkamdan çocuklarıma şöyle bakın, hanımıma böyle bakın diye vasiyet ederek gidiyor. Yani asker ocağı mübarek bir ocaktır. Allah askerlerimizi ıslah etsin. Komutanlarımızı ıslah etsin. Efendim yanlış yolda olanlarımızı ıslah etsin. İmanında kusur olanları hidayet eylesin. Yanlış yolda olanları doğru yola çıksın. Ocak güzeldir. Ama komutanın birisi efendim şöyle kötüymüş. dinsizmiş, küfürbazmış, yaşmış, zinaciymiş, kumarbazmış. bilmem. Şahsen o kendisi her yerde var. Mektepte de var. Üniversitede de var. Piyasada da var. Devlet dairelerinde de var. Mahallede de var. Hatta ailelerde bile var. Öyle öyle aileler oluyor ki beş parmağının beşi bir olmuyor. Biri şöyle, biri şöyle olabiliyor. Çok dua edeceğiz. Cahillik yayın yaygınlaştı. Küfür evlerin içine girdi insanların kalplerine bile zarar verecek hale geldi çok çalışacağız Efendim gözümüzü açacağız eğriye eğri doğruya doğru tabi kötü insana da yağ çekmek taviz vermek İslam'da yoktur doğruyu söylemek her yerde lazım geliyor hatalı gördüğümüz şeyleri söyleyeceğiz şeylerde dokunulmaz değildir Efendim e, asker veya memur veya müdür veya Efendim, bakan veya reis cumhur veya başkası onlara da Ümmet-i Muhammed'in nasihat etmesi lazım hakkı söylemesi lazım mektup yazması lazım akrabası ise ziyaret etmesi lazım bak bu hususta gerçekler şudur demesi lazım şimdi bizim kardeşlerimiz bir şehirde güzel bir sergi açmışlar Müslüman müddeteyin kardeşlerimiz e karşı taraftan bir grup gelmiş onların aleyhine bir sürü bağırmış çağırmış cahil yaygın cahillik var Efendim kendilerinin doğru yolda sanıyorlar halbuki asıl yanlış olduğu alanlar kendileri. Başörtü diye kızıyorlar halbuki başı açmak güna. Yani böyle şeyler var, yanlışlıklar var. Tabii yanlışı bile bile desteklemek de İslam'da yoktur. Hakkı dobra dobra söylemek lazım. Cahillik yaygın olduğundan cahillere de efendim gerçekleri güzel güzel, yumuşak yumuşak tebliğ etmek gerekiyor. Bir alim İkinci soruya geçtik. Bir alim, zaman tarikat zamanı değil, belki hakikat zamanıdır diyormuş. Ama günümüzde birçok tarikat ehli olmuşlar. Kendilerinden başkasını da Müslüman görmeyenler mevcut. Kılık kıyafetle mi? Sakal bıyıkla mı? Buding kaimdir ki sakalsıza selam bile vermiyorlar. Şimdi bu zaman tarikat zamanı değil diyen kişiyi ben tanıyorum. Bildiğim bir kimse. Mübarek bir zattı. Allah rahmet eylesin. Bizim hocamıza, bizim hocamız Mehmet Said hocamız Şeyde Zeyrek Camii'nde imamken gelmiş, hocamız rahmetullahüllah bizzat kendisi anlattı. Ben demiş, nakshibendi Evradı şerifesini okuyorum. Gümüşhane'li Ahmet Siyaset Efendi Hazretlerine muhabbetim vardır. Hocamdır, üstadımdır demiş. Yani kendisi hem zikir ve evradı okuduğunu hem de tarikat büyüklerinden bazı meşhur çok meşhur olan alimlere bağlılığının sevgisinin olduğunu söylemiş. Samsun'da bir efendim, Mustafa Efendi diye bir kardeşimiz var. Kendisinin de intisaplı olduğunu yani bu alimin intisaplı olduğunu söylemiştir. Şimdi zaman tarikat zamanı değil hakikat zamanı sözü tarikat zaten hakikate götüren bir yoldur yani tarikat, zaten sonunda marifetullah'a erdirir, hakikate ulaştırır insanı. O bakımdan arasında bir fark yoktur. Fakat tarikat erbabı bu zamanda tabi gerçek mutasavvuflar, gerçek alimler, nerede Yunus Emre, nerede Mevlana Celaleddin Rumi, nerede Eşrefoğlu, nerede Hacı Bayramı Veli, Nerede? İbrahim Hakkı, Erzurumi. Onlar alim kimselerdi, abid kimselerdi, fazıl kimselerdi, kamil kimselerdi. Bu devirde de vardır. Ama bu devirde de, o devirde de, o seviyede olmayan insanlar da vardır. Yalnız her ne olursa olsun insanın nefsini terbiye etmesi Kur'an'da emrediliyor. Onun için mecbur. Marifetullah'ı öğrenmesi dinimizin emridir. Kur'an'ın, imanın asıl şartıdır. İhsan makamına uğraşmak, ulaşmak en önemli şeydir. O bakımdan hiçbir zaman insanlar nefis terbiyesinden, marifetullahı tahsil etmekten, güzel ahlakı elde etmekten, tasfiye-i batından, tezkiye-i nefisten ve tehzib ahlaktan uzak olamayacaklarından, her zaman için, herkes için bu şeyler lazımdır. İnanen ve bir ayırıma lüzum yok. Ama Alimler çeşit çeşit e, usullerle İslam'a hizmet etmeyi denemişler. Kimisi, efendim, şu metotla hizmet edelim, bu daha önemli demiş. Kimisi, hayır şu metotla hizmet edelim, şu daha iyidir demiş. Ben o metotları biliyorum. Eskiden de böyle çeşitleri vardı. Bu zamanda da halkımız İslam'a girsin diye çeşit çeşit metotlar uygulanmıştır herkes kendi metodunu uygulamış, talebelerini yetiştirmiştir. Talebeleri içinden iyi kimseler çıkmışlardır. Güzel hizmetler olmuştur. Fikir farkları olabiliyor ama nefis terbiyesi mutlaka her zaman, her zaman lazım. Şeye gelince efendim günümüzde birçokları tarikli ehli olmuşlar ama kendilerinden başkasını Müslüman görmüyor. Bu doğru değil. Yani iyi bir şey değil o. Kendisinden başkasını Müslüman görmemek doğru bir şey değil. Hatta iyi Müslümanlık kendisini en aşağı acizlığa çiz bilip karşısındakine hüsnü zan etmeyi gerektirir. İyi Müslümanlık budur. Öyle bir kimse varsa bu bütün erbabı tarikatın hali değildir. Cahil bir iki kişinin halidir. Erbabı tarikat mütevazı insanlardır. Yunus Emre'yi biliyorsunuz. Ne diyor? Dövene elsiz gerek, Şövene dilsiz gerek, derviş Gönülsüz gerekiyor. Gönülsüz ne demek? Mitevazı. Onlar yani gerçekleri bu durumda değildir. Kötü misalleri bahis konusu etmeyelim. Her yerde kötü misal vardır. Kötü misalleri bahis konusu edersek iş bitmez. Camideki kötü misalleri ele alıp onu anlatacağımıza, vay falanca adam şöyle filanca adam böyle, filanca, e, cemaatten filanca şöyle yapmış, falanca böyle yapmış diyecek yerde Güzel şeyleri anlatalım, teşvik edelim. Camiye gölge düşürmeyelim. Mesela camide birisi diyor ki niye camiye gelmiyorsunuz? Camide pabuç çalınıyor, ondan gelmiyorum. Ya pabucu çalınan camideki cemaat, yani hırsız hırsız caminin cemaatinden değil ki hem cemaatin pabucu çalınıyor hem de camiye iftira alıyor. Bunlar doğru değil. Yani güzel şeyleri söyleyerek oyuna gelmeyelim. ile hırsızlık şeyini yan yana getirmeyelim. Nasıl o dedim ya hani papayı, papayı el öperken bir çocuk öperken resmini çekiyor bu bir taktiktir diye kötü şeyleri şey yapmayalım şey güzeldir nefsi terbiye etmek güzel şeydir Allah'ı zikretmek çok sevaplı bir şeydir bunları kötü imajlarla yan yana getirmek öyle düşünmek insanın kendisinin de zihninde bir kusurdur yani böyle olmak doğru değil o bakımdan bu tarzda düşünmesi uygun değil bu kardeşimizin de böyle düşünmesi uygun değil şeyin de bu misallerdeki Kişilerin de kendisini tam Müslüman sanıp başkasına selam vermemesi, o da uygun değil. Bu kardeşimizin bakış açısı da tenkide uğranacak bir tarzda. Hem birincide hem ikinci sorusunda kendisinde bir şeylik var. Kılık kıyafetle mi, sakal bıyıkla mı bu din kayimdir ki sakalsıza selam bile vermiyorlar. Sakalsıza da selam verilir, bildiğine de selam verilir, bilmediğine de selam verilir. İslam kılık ve kıyafetle değildir. Hatta tasavvuf erbabından birisinin güzel bir şiiri var Dervişlik olaydı taç ile hırka alır biz dahi otuza kırka. Yani bu sarıkla cübbeli olacak bir şey değildir gönül terdiyesiyle olacak diye onlar da söylemişler bu kardeşimiz gibi esas olan şekil değildir özdür. O bakımdan kimseyi hor görmemek esastır. Demek ki bu kardeşimiz bazı cahil kimselerle karşılaşmış onlara kızmış öyle anlaşılıyor onları tenkit ediyor. Tenkitleri haklı, tenkit ettiği kimseler kusurlu, fakat kendisi de hep menfi şeyleri dile getirmek dolayısıyla yani yanlış bir şey de. Bu soruyu soran kardeşimiz de kendisine dikkat etsin. 3. imansızlık ve de hayasızlık almış yürümüş kişiler zikir zikirle vakit geçiriyorlar. Hani emri bil maruf, bilmiyorsan malınla, canınla neden bu yolda fedakarlıkta bulunmazsın diye şey yapıyor. Şimdi, imansızlık ve hayansızlık almış yürümüşse efendim tabi onunla emr-i maruf yapılacak, nehy-i münker yapılacak bir mücadele gerekiyor. Yalnız emr-i maruf, nehy-i münker yapmak için kadro lazım. Kadronun da emr-i maruf, nehy-i de şartı vardır. Açın mesela şeyi Tembih-ül kitabını kimler emr-i maruf yapabilir nehy-i münker yapabilir diye cahil emr-i maruf, nehy-i münker yaparsa Kaş yapayım derken göz çıkartır, gönül yıkar, insanları küstürür. Onun için emri i nehi münkerin bir takım şartları vardır. O şartlara sahip olmadan insan emri i maruf yapamaz. O zaman kaçırtır, herkesi küstürtür, darıltır. Nitekim kendisine misal vermiş bak bazı kimselerin tavırlarından rahatsız olmuş. Demek ki ham oldu mu insan faydalı olamıyor. Binaenaleyk olgunlaşmak esastır. Şeyin e, dinimizin esası budur. İnsan olgunlaşacak. Olgunlaşma da bir olgunluk eğitiminden geçerek olur. Binaenaleyh o olgunluk eğitiminin bir parçası olan zikri de küçük görmek yanlıştır. İnsan bir müddet zikirle meşgul olur, halvetlere girer, efendim kemalatı elde eder, ondan sonra öbür tarafta mürşidi kamil olur. Eşref oğlu Rumi buradan kalkmış, ta Hama şehriyle gitmiş Suriye'ye, orada Saadettin-i Hamevi hazretlerinden 3 in çıkartmış. Yani 40'ar gün, 40'ar gün, 40'ar gün, 120 gün 3 ay tenalar şey yapmış ama ondan sonra Eşref olur, Rumi olmuş. Büyük, büyük alim olmuş, büyük şeyh olmuş büyük ev, evliyadan olmuş. Demek ki bir olgunluk şeyi takip etmeden olmaz. Ayrıca zikrullahı Allah emrediyor. Allah'ın emrettiği bir fiili küçük görmek doğru değildir. Allah'ın ismini zikredin, çok zikredin diye emrediyor. Kusur, Allah'ı zikretmesinde değildir. Müslümanların vazifeleri çoktur. Çok vazifelerden bir tanesini yapar da ötekileri yapmazsa, insan zaten kusurlu olur. Mesela, namaz. Bir adam namaz kılsa, bir vazife namaz. Oruç tutmasa, zekat vermese, hacca gitmese, bu adamı methedebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü Müslümanların vazifeleri çok namaz da kılacak, oruç da tutacak, hacca da gidecek, zikirle de meşgul olacak, her şeyi yapacak, tüm vazifeleri yapacak, yarım yaparsa yarım insan olur diye. Onun için bir kimse zikirle vakit geçiriyor da ötekini yapmıyor gibi bir tenkit, iyi bir tenkit değil yani. Zaten bu zikirle meşgul olan insanların çoğu emri marufu yapıyor, Nehyi münkeri yapıyor, Efendim, ve İslam'a hizmeti yapıyor ve parasını verip de hayır hasenatı yapan ekseriya bunlardır. Bir envanter çıkartın, inceleyin, ekseriya olgun Müslümanlar zikirle meşgul olanlardır. Haberiniz olsun. Hacca gidenler, hayır yapanlar, efendim cihad edenler, Allah yolunda malını verenler, hep onlardır. Biz de elbabı zikiriz. Elhamdülillah. Emr-i yapıyoruz, Neh-i Münker de yapıyoruz. Yani müşahhas bir misal olsun diye kendimiz de ortaya koyalım da mesele iyice anlaşılsın. Dört, kardeşimiz bir de iltifat eylemiş. Diyor ki cami cemaatine gel kardeşim şurada Esat Hoca var. Gidelim dinleyelim bakalım neler öğreniriz diyorum. İşim var gelemem. Bizim din adamlarımıza ne olmuş cami var, TRT var okuyorlar mevlid okuyorlar dualar ed ediyorum diyor. 163. madde kalkmasın, ayasofya açılmasın diyor. Ortalık bunlarla dolu. Eh, yani yaygın bir cehaletin cehaletle dolu devirlerin sonunda tabii tarla ekilmezse, sürülmezse, ayıklanmazsa diken doldu. Uzun zamanlar din eğitimi yapılmadı. Efendim, mektepler açıldı. Şimdi ilim, irfan erbabı yavaş yavaş yetişmeye başladı. Yani şey efendim bizim din adamlarımızda ne olmuş dediği o söyleyen kimsenin, biz de o din adamlarındanız. Onları da biz yetiştirdik. Ben İlahiyat Fakültesi'nde profesörüm, TRT'yi idare eden şahıslardan çoğu da benim talebemdir. Diyanetin başındaki adam da bugün benim talebemdir. Geçtiğimiz Diyanet İşleri reislerinden iki tanesi, üç tanesi de kaderin sevgiyle bizim önümüzden geçtiği imtihan ettik, talebemiz oldu. Yani çoğu talebemizdir. Demek ki bizim din adamları dediği aslında benim, bizim din adamlarımız yani ayırım yapmasına lüzum yok. Böyle iki türlü, üç türlü ayrım yapmasına lüzum yok. TRT'de bir din eğitimi var ama yeterli değil. Yani insan sabahleyin kahvaltı ettim diye öğle yemeğinden geri kalıyor mu? İkindi yemeğinden geri, akşam yemeğinden geri kalıyor mu? Kalmıyor. de TRT'de beş dakikalık dini konuşma var haftada bir, yetmez. Camideki konuşmalar yetmez. İmam Hatip okulları yetmez bu din eğitimi, din öğretimi uzun iştir, hayat boyu devam iştir, bu eğitimle insanlar yoğrulacak, iyi insan olacak böyle küçücük dozajlarla azıcık koklamalarla kokusunu uzaktan koklatıtmakla insan şey olmaz, yani o bakımdan e, çok çalışılması gerekiyor yeterli değil, o kardeşimizin camiye gelmesi lazım efendim TRT'yi de dinlesin efendim evinde de çalışsın Ayrıca onlar da yetmez. İlmini arttırmak için efendim başka kurslara da gitsin, efendim Arapça da öğrensin, tefsir kitapları da okusun, hadis kitapları da okusun ki epice yani şey olduğu anlaşılıyor. 163'ün kalkması hepimizin arzusudur. Çünkü efendim dinin ahkamını, dinin ahkamını uygulansın diye söylemek suç terkhi ediliyor. Bunun için cemiyet bulmak, suç terakki ediliyor. Yani Müslümanın kafa yapısına ters. Onun için tabii bu bir antidemokratik durumdur, vicdan hürriyetine karşıdır diye çeşitli konuşmalar yapılıyor, kaldırmasını temenni ediyoruz. Yani camide insan, bir hoca efendi hutbede faiz haramdır dedi diye hapsi boylayabiliyor. E, faizin haram olduğunu Kur'an-ı Kerim söylemiş. Efendim bilmem şu yasaktır İslam'da, işki içilmez devlet içki üretmesin dediği zaman vay sen devletin müesses kurulu nizamını dini esaslara uydurmaya çalışıyorsun diye hapse gidiyor. Bu bir haksızlık oluyor. Çünkü Kur'an söylemiş ben söylememişim ki Kur'an'ın sözünü nakleden hoca hapse gidiyor diye bu bir haksızlıktır diye kaldırılmasını istiyor. Binaenine onun kaldırılmasını isteyecek. Ayasofya'da Fatih Sultan Mehmet'in cami yaptığı bir müessesedir. Camidir. Vakfederken Efendim burası cami olarak kullanılsın diye e, emretmiş. E, onun vakfiyesine uymamak günahtır. Uyulması lazım. Yani ben malımı, mülkümü tahsis edeceğim. Ondan sonra ölür ben öldükten sonra da bu mallar şu hayırda kullanılsın diyeceğim. Kullanılmayacak. Günahtır bu. Vakfeden kimsenin şartına uymamak günahtır. Onun için biz hepsini istiyoruz. Yani istemek istemek de mi yasak? Efendim güzel şeyleri temenni etmek de mi yasak? Zulüm kalksın, haksızlık kalksın, kanunlar daha adil olsun demek de mi yasak? Bu zaten gazetelerde denilip duruyor. Demek ki o kardeşimiz çok cahilmiş. Demek ki TRT'den haftada beş dakikalık öğrendiği dini bilgi, doğru düzgün dini bir vicdanının oluşmasına bile yetmemiş olduğu anlaşılıyor. Çok daha şeylere muhtaç olduğu o kardeşimizin anlaşılıyor. Allah ışver etsin. Yayın. Bu durumlar yaygın ama çok güzel gelişmeler de var sizler de bizler de çok söyleyip çalıştıkça gayret ettikçe düzelecek inşallah kocası 3 yıldır kaybolan kendisine bakıl bakılamayan bir kadın mahkeme kararıyla boşansa boş olur mu ee, şey olmaz bizim hanefi fıkhında 100 seneden fazladır bekleme midir yani yok demektir çünkü üç sene Almanya'ya gitmiştir, Avustralya'ya gitmiştir, dördüncü sene kalkar gelir adam. Veya gilsin veya gelmesin, neyse şey yapamaz. Gaip yani kaybolmuş olan insanın bekleme müddeti çok uzun yıldır. Onun için şey yapmaz. şeran doğru ol, olan bir durum değildir. Şeyi okusun, e, eski İstanbul Müftüsü Fikri Yavuz'un muamelatlı İslam fıkhı ve hukuki kitabında bahis vardır. Bir kardeşimiz benim özel işimle ilgilenmiş, esef etmiş. Niçin genç yaşta emekli oldunuz? Hocalıkta daha yararlı değil miydiniz? diye soruyor. Ben üniversitede profesördüm. Niye niye emekli oldum diye? Esef ediyor yani. Orada çalışsaydın ya diye. Şimdi ben üniversitede çalıştığım zaman 200 tane tabibe ders veriyordum. Ama şimdi haftanın her günü bir başka şehre gidiyorum. Efendim orada 3000 kişiye 5000 kişiye ders veriyorum. 4 tane dergi çıkartıyorum. İnşallah yani devam eder daha da artar onları pek çok kimse okuyor kitaplar çıkıyor başka çalışmalar oluyor yani serbest olmak mecburiyetindeydim yurt dışına gittim Almanya'dan çağırıyorlar işçi kardeşlerimiz Avustralya'dan çağırıyorlar üniversitedeyken gidilmiyor hacca gideceksin gidemiyorsun efendim yurt dışında hizmet yapacaksın her yerden çağırıyorlar efendim oralara gitme imkanımız oluyor o bakımdan emekli oldum çok memnunum hürriyetimi elde ettim, rahat rahat daha güzel hizmet ediyorum. Zaman zaman radyodan, televizyondan, yayınlarda olabilir yani. O bakımdan e, hürriyetimi elde ettim, iyi oldu. E, bir kardeşimiz İslam bankacılığı caiz midir? Kar payı dağıtıyoruz diye banka yetkililerine İslam'ın hükmü nedir? Bu bankalardan kredi alınır mı? Şimdi şey de. Ee, ker payayı dağıtan insanlarla ker ortaklığı yapılabilir faiz haramdır ker ve zarara iştirak normaldir efendim o bakımdan o muamelelerin bir mahsuru yoktur kurulan müesseselerde kanuni ve şey müesseseler nihayet bu şeyler bitti sorulan soruların cevaplarını birimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık Kardeşlerime çok teşekkür ederim. Çok güzel konular sormuşlar. Onlarla cevaplarını verince herhalde faydalı oldu. Efendim, güzel dertlere temas ettikleri için. Allah razı olsun. Şimdi, benim burada e, İzmit şehrinde konuşma yapmam tabii e, sizin arzunuza bağlı, bir de yetkililerin şeyine bağlıdır. Efendim, mevzuata bağlıdır. Benim başka yerlerde Müftülüklerden resmi yazılı izinli efendim ilgili mevzuatın 34. maddesine göre konuşma hakkım vardır. Üniversite hocam hocası olmam dolayısıyla da bizim üniversite kanununda böyle bize verilmiş haklar ve selahiyetler vardır. Ben benim normal olarak herhangi bir yerde tabii müftiye haber vererek izinsiz olmamak şartıyla onun da bilgisi dairesinde. Konuşma yapmam hem üniversite kanunu mevzuatına uygundur, hem diyanet kanunu mevzuatına ve yönetmeliklerine uygundur. Zaten bu şekilde muhtelif şehirlerde konuşmalar yapıyorum ben.